açık gazete. Merhaba Kainat. Bugün 11 Mart Perşembe. Yıl 2010, ay 3, gün 70 Kasım 124. 1431 Hicri Rebiülevvel 25, 1425 Rumi Şubat 26. Koca karı soğuğunun başlangıcı. Berdalejus, koca karı veya kocamış soğuk. Mart'ın 11. günü başlayarak 8 gün süren şiddetli soğuklara halk arasında Berdalejus yani koca karı soğuğu denir. Rivayete göre bu adın verilmesine ...vaktiyle bir koca karının yedi keçisinin bu soğuklar neticesinde ölmesi sebep olmuş. Başka bir rivayete göre de Tanrı isyan eden kavmini helak etmek için soğuk bir rüzgar çıkarmış... ...sekiz gün süren bu soğuklar neticesinde bu kavmi, at kavmini mahvolmuş. Yalnız bir koca karı bir mabet kulesine saklanarak kendisini ölümden kurtarmayı başarmış. Hakikate gelince... Sayılı soğuklara geçen, sayılı soğuklarla geçen bu 8 gün kış mevsiminin sonunu teşkil eder ve artık ihtiyar kışın aciz bir hale geldiğini bildirir. Günün tarihi: 72 yıl önce bugün 12 Mart 1938'de Avusturya Nazi Almanyası tarafından ilhak edildi. Yemek listesi gün 70. Kuzu kapama, iç pilav, salata, baklava. Büyük Saatli Marif Takvimi. Hmm. Notre Père qui est aux cieux, Restez-y, Et nous, nous resterons sur la terre Qui est quelquefois si jolie. Quand j'aurai du vent Dans mon crâne, Quand j'aurai du verre Sur mes os, Peut-être qu'on croira Que je ricane mais ça sera une impression fausse car il me manquera mon énorme plastique plastique tic, tic, bouffé les rats. Ma de bidule même les rotule, mes cuisses, mon Sur quoi je m'asseois? Mes cheveux, mes fistules, mes jolis yeux cerules, mes couvrements débiles, dont je vous pour les choix. Mon est considérable, mon cœur, mon foie, mon rabe, tous ces rien admirables qui m'ont fait. Apprécié Des ducs et des duchesses Des papes, des papesse, Des abbés, des honnesses Et des gens du métier Et puis je n'aurais plus Ce phosphore un peu mou Cerveau qui me servit à me prévoir sans vie le son tout le crâne venté accord Açık Radyo 94.9 Ve Açık Gazete Ömer Madra, Abi Haligua ve Volkan Artunç'tan Oluşan ekip. Günaydın Günaydın. Boris Viyana Devam ediyoruz. Ona da bir günaydın Daha diyelim 1920'de Dün 10 Mart'ta Doğmuş olan dolayısıyla da dün 90 yaşını yaşasaydı 90 yaşını idrak etmiş olacak olan Yazar, şair Müzisyen Şarkıcı ve birçok hezarfen nitelikleri olan Boris Vian'ı anmaya, özellikle de müzikleri, şarkıları hem kendi sesinden hem de onunla onun şarkılarını yorumlayan başka sanatçılardan da çalmaya devam ederek onu anmaya devam ediyoruz. Bugün Serge Reggiani'den "Quand J'aurai Du Vent Dans Mon Crâne" adlı ünlü şarkısını dinledik Boris Vian'ın. Yani kafatasımın içinde rüzgarlar estiği zaman anlamına geliyor. İlginç bir şey müzik aslında Serge Gainsbourg'un sözler Boris Vian'a aitti. Böyle bir açılış yaptık bugün işte. Şimdi haberlerimize tekrar bakalım dönelim daha doğrusu tekrar değil ilk defa bugün. Görmüş olduğumuz haberler neler bakalım Pakistan'da ağır bir füze saldırısı olmuş ölü sayısı da 14'e çıkmış Anadolu Ajansı'nın haberine göre pilotsuz uçaklar devrede gene ve öldürülenler kim militan değil bu sefer doğrudan mı, sivil doğrudan siviller evet. Afganistan sınırı yakınlarında bulunan Mazermedahel bölgesinde iki ayrı hedefe yedi füze saldırısı düzenlemişler. Yani bugüne kadar yüzden fazla kişi öldü. 18 saldırı yılbaşından beri yapıldığı belirtiliyor. Ama galiba hepsi sivil. böyle bir, yani Ayrıntısı yok haberin ama militan olsa derhal verirlerdi ya da militan öldürdük deselerdi. Bir ihtimal bile olsaydı. Yani. Evet diye düşünüyorum ama bu tabi yorum gene de inşallah teröristlere rast gelmiştir diyelim. Ve Somali'ye geçelim. 17 ölü diye bir haberle devam edelim. Bayramlık ağzımızı açmaktan başka çare yok. Böyle. Durum bu çünkü. Başkent Mogadishu'da hükümet güçleriyle aşırı dinci militanlar arasındaki çatışmalar diyor. MTV yani, MSNBC vermiş bu haberi de. 17 ölü en az ve 65 yaralı. Ölü ve yaralıların çoğu sence militan mı? Ölü olması değil. değil Somali'de de sivil. Eşşebap militanlarından bahsediliyor ama nedense çoğunluk sivil diye geçiyor ölenler. Bu iş biraz zorlanıyor galiba. Dünyadan terörün kökünü kazıma konusunda en azından iddia edildiği kadar sağlam gitmiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir oylama yapılmış. 356-65 meclisinde Afganistan'dan çekilmeme kararı almışlar. Deniz Kusiniç önderliğinde temsilciler bazı temsilciler ya artık gidilse çok iyi olur diyorlar. Ama Ohio milletvekili mesela Deniz Kusiniç bütün do bir karar alalım ve 30 gün içinde bütün Amerika Birleşik Devletleri askerlerini Afganistan'dan çıkaralım demişler. Demiş ama kabul edilmemiş bu. Hı hı. Buna karşılık Amidi Necat da ziyaretteymiş Afganistan'da tam bu sırada. Ve çıkılsa iyi olur demiş o da. Hı. Deniz Kusiniç ile Ahmeti Necat'ın aynı noktada buluştukları bir durum. Fakat pek çıkacaklarını tahmin etmiyoruz. Büyük ihtimalle. Irak'ta da ilk seçim sonuçları bugün açıklanacakmış. Hafta başında önce demişlerdi. Daha sonra ertelenmişti. Evet... Türkiye'den de en önemli bomba gibi bir haber var ama çok kolay da anlaşılamıyor. Akşam saatlerinde Ankara Emniyetine bir ihbar gelmiş. Sonra ne olmuş sen anlayabildiğin kadarıyla istersen? Ya vallahi tam ne olmuşu bilmiyoruz. Onu söylemek gerekiyor herhalde ilk cümle olarak. Ama olan şey şu bir grup el bombası askeriye ait. Bu herkes tarafından kabul ediliyor. Muğla'dan Ankara Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığı'na doğru sivil bir kamyonla yola çıkmışlar. Sivil mi? Sivil. Kamyon şoförü de sivil. Ama e, kamyonda ayrıca askerler de var anlaşıldığına göre. Yani böyle çok böyle şimdilik e, üzeri örtülü duruyor olay. Kamyonda e, ama... askerleri bilmiyorum da asıl ne var? El bombaları. 900 adet kadar. Şimdi bu el bombalarının da seri numarası var da olabilir, yok da olabilir diye bir e, iddia var. TRT2 daha doğrusu şöyle bir iddiada bulundu. Seri numaraları silinmiş 900 adet el bombası diyor. E, kimi kaynaklar bunun yalanlandığını da söylüyor. Ama şimdi neyin yalanlanıp neyin yalanlanmadığı kısmı biraz karışık. E, niye sivil bir kamyonla Muğla'dan Ankara'ya el bombası taşınıyor kısmı? E, yani Çünkü böyle çok daha ucuz oluyor, öbür türlü çok pahalı oluyor. Demiş genel kurmay Yeni bir tasar kurmay mı? Genelkurmay'dan bir açıklama var mı? Ben görmedim. Valla milliyette genelkurmayın içindeki kaynaklarımız diye. Ha, üçüncü genelkurmay kaynakları evet. Ama kimdir bu kaynaklar tabi bilmiyoruz. Yani resmi bir açıklama genelkurmay hayır, hayır, sitesinde hayır. falan onu sordum ben yani var Yok. mı internet sitesinde diye. Yani Milliyet genelkurmay da birileriyle konuşmuş. Onlar da demiş ki e, bu şekilde sivil kamyonla yollayınca iş daha ucuz oluyor demişler. Ve bu sebeple sivil bir kamyona 900 tane el bombası yüklenmiş ve Ankara Gölbaşı'ya doğru yola çıkmış. Bu arada bir de ihbar telefonu gelmiş polise. Bir kamyon var içi el bombası dolu. Ankara plakalı bu arada kamyon. Yani Ankara'dan Muğla'ya gitmiş, Muğla'dan el bombalarını almış ve Ankara'ya dönüyormuş diye düşünebiliriz herhalde bu durumda. işte böyle. Yani bilinen kısmı bu kadar ama bunun ne anlama geldiği ve ne oluyor olduğunu bilmiyoruz. Ha bir de şey rutinmiş. Yani Milliyet'ten okuyalım mesela işte 3 konuşulan 3 senaryo diye vermiş Milliyet gazetesi bugün. Askerin cephane kamyonuna baskın Ankara'da ilginç gelişme patlangıcıyla verilmiş sürmanşet haber bu. İhbar üzerine harekete geçen polis ellerinde görev emri olan iki askerin özel bir nakliye firmasının kamyonuyla Muğla'dan Ankara'ya getirdiği 900 el bombasına baskın yaptı. Şimdi tabii çok çeşitli iddialar var. Ee, yani TRT'de dahil olmak üzere çok sayıda kanal, televizyon kanalı... ...polis kaynaklarına dayanarak kamyondaki başçavuşun bir şey söylediğini söylüyorlar. Ne demiş başçavuş? Bombaları silinen seri numaraları basılsın diye götürüyoruz diye bir açıklama yaptığını söylemiş. Ya bence bu en fasafiso senaryo. Çünkü... E bombalarının seri numaraları silindiyse herhalde özel kuvvetler komutanlığında seri numarası basma aleti diye bir şey yok. Bir, ikincisi e, kimi gazetelerde Amerikan menşeli yani NATO'malı el bombaları olduğu söyleniyor. Bu durumda zaten seri numarası falan basamazsınız. Tamam. Üçüncüsü MK'ye gider o zaman. Niye gitsin ki özel kuvvetlere? Yani bu belli bir mantık silsilesi evet. izlendiği halde. Ama bu böyle söylemediğini göstermez mantıklı olmaması. Ha bir söylemiş olabilir de bence bu senaryo hikaye senaryo diyorum. Ben beğenmedim onu. Hı. Yani şahsi görüşüm. Zaten Muğla İl Jandarma <gülüyor> Komutanı da bir açıklama yaptı. Genelkurmay'dan bir açıklama yok bu arada ben baktım. Hı hı. Yani çeşitli gazetelere baktım. Zaten bazı gazetelerde haber... Pek yetişmemiş de galiba. Bir kısmında var bir kısmında yok. Ee, mesela ne bileyim Star gazetesinde var mı yok. Ya büyük ihtimalle bazı gazlerin baskısına yetişmemiş olma ihtimali yüksek. Çünkü e, saat 5 gibi kamyon takibi alınmış falan filan. Yani bu işin oluşu zaten 7-8 bu saatlerde. E, tam böyle yani kıvamını sayfadan, Evet Radikal küçük girmiş. Birinci sayfadan çok küçük girmiş. Dün akşam mühimmat yüklü kamyon paniği yaşandı diye herhalde. Yetişmiş demek ki ama e, geniş çapta ele alınacak manşet ya da sür manşet olarak vermek için sebep görmemiş herhalde radikal. Bakıyorum bir gün gazetesinde galiba onda yetişmemiş. Birinci sayfadan görmedim. Posta gazetesinde de yok. Ankara'da bomba heyecanı diye küçük vermiş orada. Neyse yani bütün gazeteleri şimdi bu açıdan taramanın da çok bir anlamı yok aslında. Fakat şeyi söyleyebiliriz. Yani <gülüyor> Milliyet en etraflı ele alanlardan biri olduğu için ona bakalım. Yani bombaları silinen seri numaraları basılsın diye götürüyoruz şeklindeki bir ifade yer alıyor çeşitli şeylerde. Çok sayıda televizyon kanalında diyor milliyet. Buna karşılıkta genel Genelkurmay'dan değil ama Muğla İl Jandarma Komutanı'ndan Albay Salih Karataş'tan Doğan Haber Ajansı'na mühimmatın sevk belgeleri ve üzerlerinde seri numaraları var diye bir açıklama yapmış. Hı hı. Böylece iki ayrı ifade oluyor. Ama niye o, öyle siville sevk, sevk ediliyordu bu bilinemiyor. Genelkurmay kaynakları da işte milliyetle konuşmuşlar. Rutin sevkiyat demişler. Yani e, bu da çok her şeye rağmen insanın zihninde bazı Soru işaretleri bırakan bir açıklama. Öyle Benim kafamda mi? daha çok tam bu rutin kısmını anlayamadım ben. Şimdi rutin olarak el bombaları bir yerlerden bir yerlere mi yollanıyor? Evet öyle demiş. Bir, i̇kincisi rutin Min olarak bunlar hakikaten sivil kamyonlarla mı yollanıyor? Çünkü ben hani darbe, tehlike, askeriye ne yapıyor falan kısmını bir kenara koyup e, kamu sağlığı açısından ciddi tehditkar buldum durumu. Yani siz kamyonların içine patlayıcıları yüklüyorsunuz. Sivil kamyonlar bunlar içinde patlayıcı olduğu belli değil. Üstüne üstlük bununla ilgili herhangi bir uyarı yok. Yani bir zıp çıktının ya da herhangi bir kadersiz durumun olması halinde mesela arkadan bir kamyonun arabaya pardon arabanın kamyona ya da herhangi bir şekilde bir kaza olması durumunda patlayacak olan ciddi yoğun patlayıcı şehrin ortasından Muğla'dan Ankara'ya hiçbir güvenlik olmadan langır taşıyor musunuz yani kısmını ben anlamadım mesela. Evet rutin olması biraz tuhaf diyorsun ama öyle genel kurma kaynakları diyor işte milliyet. Okuyalım. En azından bir trafik cezası kesmek gerekiyor galiba. Biraz da ihmalkarlık var gibi. Yani hani bir, tamamen şeyi bir bırakıyorum. Ihbar, de... Bir ihbarla geçiştirilemez mi? İhtar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir ihtarla. Yani bence ihtarla da olur ama hani e, yani bunu ne, nereye gidiyor, niye gidiyor falanı filanı bıraktım. Yani sivil bir kamyonun içinde 900 tane el bombası langır lungur, ...Muğla'dan Ankara'ya doğru yola çıkıyor. Neden biliyorsun langır lungır olduğunu... ...belki çok iyi, sağlamca yerleştirilmiş... <gülüyor> bir gazetede sarsılmaz. öyle iddialar var. Üzeri A4 fotokopi kağıdıyla... ...tamamiyle tepele doldurulmuş... ...böylece A4 kamyonu... ...yani daha doğrusu kağıt kamyonu gibi göründüğü... ...iddiası vardı bir gazetede. Ama bilmiyorum. Yani öyleyse bile sağlam duracaktır tabii ama... hani ...Allah korusun kaza durumunda... E, ...tatsız olabilir bir miktar. Evet... ...güzergahtaki Denizli ve Afyon il komutanlıklarının da durumdan haberdar olduğu da söyleniyor senaryolardan birinde. Bu ne anlama geliyor peki? Yani çünkü Denizli ve Afyon komutanların haberi olması e, neyi değiştiriyor yani? Senin içini rahatlatmak Neden? için söylüyorum. Neden? Neden? <gülüyor> <gülüyor> Neden rahatlıyorum yani? Hani Denizli şehir merkezinden geçerken askerler dışarı çıkıp e, ne bileyim trafiği mi kapatıyor ne oluyor... Hayır. Ekonomik evet. olsun diye sivil araç naklediyor bilgisini verdi ki bu da bilgi değil. 12 ayrı sivil araçla mühimmat geldiği de öne sürülmüş. Yani hakikaten e, yani dadayız Bu da rahatlatmak boyutu. açısından söylüyor. Efendim bir şey yok merak etmeyin işte bir sivil kamyonla elbombası. 11 elbom... tane daha var. Geçti Bun... zaten geçti bir şey yok diyorlar. <gülüyor> Elbombasıydı e, iyi. evet. Çok acayip yani 17.57'de polise elektronik postayla ihbar. İhbarda şu deniyormuş. Kirli silahlar sivil plakalı kamyonla afyon üzerinden Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığına taşınıyor denmiş. Ha bir de şöyle bir iddia var. Bu önemliymiş. Onu görmemiştim aslında baş yerde söyleniyor. Nevruz'da provokasyon iddiası varmış. Ya öyle bir evet şeyden bahsediyor ama herhalde böyle bir şey yapmıyor. Yani Nevruz'da provokasyon iddiası dediğimiz şey yine şey gibi 400 hayvan işte öldürülmüyordu. Ne ediliyordu hayvanlara? İtlaf. Ha, itlaf ediliyorlar. Gibi hani bir kavramsal karmaşa. Provokasyon iddiası dedi yani 900 adet el bombasının diyelim ki 22 adedinin Nevruz'da kullanılması mı? Yani çünkü el bombası ve provokasyon kelimesini yan yana getirdiğimde akma tek şey geliyor. Pim çek, bomba at. Evet, Güneydoğu'da, Nevruz'da kullanılacak şeklinde ifadeler vardı diyor. Şimdi <gülüyor> Başkent'teki ilginç operasyon demiş. Bunu da ilginç buluyor. Bence çok korkunç. E, artık diyor. bu kavramsal durum bir yandan da bence e, bir hissizlik de yaratıyor herhalde. Yani buna mesela eğer gerçekten bir istihbarat, milletin de inandığı, bastığına göre inandığı bir istihbarat... El bombalarının provokasyon için kullanılacağını söylüyorsa o zaman bunu düzden e, Nevruz'da el bombası atmayı düşünen birileri var diye söylemekte fayda var herhalde. Evet. İlginç de bulunacak bir durum yok bunun. Çünkü tabii ilginç e, eğer Mars'tan seyrediyorsanız durumu ama e, eğer dünya üzerinde bir yerlerde yaşıyorsanız bunun anlamı ilginç değil. Hele, Felaketli. Hele Ankara'ya yakın bir yerde oturuyorsanız göl başında falan. E, bu ölüm anlamına bile gelebilir. Bırakın ilginci. ilginç. Çok ötesinde peki senin dediğin çok doğru bir şey aslında 12 ayrı sivil araçla mühimmat geliyor zaten daha dün geldi açıklamasını rahatlama oh. <gülüyor> bekleniyorsa bunun kadar tuhaf hiçbir şey olamaz yani. Yani, ee, yani kamyondaki başçavuş diye devam ediyor haber araçta seri numarası olmayan 900 el bombası bulunduğunu. Özel kuvvetler komutanlığında el bombalarına seri numarası basılacağını belirterek Ya bu olmaz. Görev kağıdını polise gösterdi. <gülüyor> görev kağıdında şu yazıyordur herhalde. Al bunları Ankara'ya götür. Bunların seri numaralarını bilmem nele diye bir şey görev kağıdında yazmaz zaten. Polis Çukuro <gülüyor> ambar savcısı bilgili haberdar etmiş. Kamyon emniyete götürülmüş ve gece boyunca incelenmiş. Şimdi kamyon onun durumu nedir onu biliyor muyuz? İade edilmiş mi? Bilmiyoruz. İçindeki başcavuş ve iki asker... Ve yani. şoför iade Bil edilmiş mi diyeceksin? Evet. Ee, onu da bilmiyoruz. Şoför ne olmuş? Tek bildiğimiz. Ha, evet işlemler tamamlandıktan sonra kamyonun ayrılmasına saat 1.45'te izin Öyle verildi. Öyle mi? orayı evet. kaçırmışım tamam. 1.45'e kadar basmamışlar mı gazeteyi helal olsun. İnternet şeylerinde yok bu kısım. <gülüyor> Evet. Gözaltına alınan askerler de serbest bırakıldı. E şimdi ne oldu peki? E rutin. Tamam rutin de yani rutin olarak ne oldu? Yani 900 el bombası bulundu. Bak ben sana şöyle anladığımı özetleyeyim. 900 el bombası taşıyan bir kamyon durduruldu. İçinden askerler çıktı. Hı hı. iki asker bir de biri başçavuş iki asker bir de sivil şoför soruldu şimdi el, bundan sonrasında iki ihtimal var ya el bombaları da seri numaraları basılı ya da değil seri numaraları basılı ise basılı ise bu bir tasarruf amacıyla sivil araçta nakledilen mühimmat yani bir Eğer miktar ihmal değilse, ve kamu güvenliğinin evet. tehlike dışında bir sorun yok. yok ama onun on, bu iyi <gülüyor> bu iyi ve onun içinde serbest bırakılmışlar peki genel kurmaydan herhangi bir açıklama var mı yok, yok. Muğla'dan bir açıklama olduğu iddia ediliyor ama gayet mullah Muğla'dan <gülüyor> Muğladan gelen açıklama mullah mühimmatın sevk belgeleri ve üzerlerinde seri numaraları var bir başka genel kurmay Kaynaklarında milliyete Yapılan açıklamada da bu konu rutindir. Denizli ve Afyon İl komutanları da haberdar diyor. Oh rahat diyorsun bir daha. O ne demek onu hiç anlamadım ben hala. Yani onu... çünkü eğer konu şeyse e, şimdi bir Türk haritası açmam gerekecek ama kafamda tam oluşturamadım. Belki sen yardımcı olabilirsin abi. E, Muğla ile Ankara arasında Denizli ve Afyon mu var sadece? Yani ne demek o anlayamadım. Niye bu ikilin adı geçiyor? Neye geliyor? E onların yani bir, bir isimler geçmesi gerekiyor ki biz rahatlayalım bunun rutin olduğunu düşünelim diye Anladım. herhalde. Yani bu çok plaka numarası belli 06 BJ 9910 Peki bu sivil kamyonun sahibinin nakliyat şirketi sahibinin bilgisi var mı acaba durumda onunla konuşmuşlar mı? Da ama çok yeni olduğu için olay hani e, oraya gelinememiş olabilir. Bu arada baktım evet Ankara'ya doğrudan Muğla'ya Muğla'dan Ankara'ya Denizli Afyon üzerinden gidilebiliyormuş. Dolayısıyla sorun yok diyorsun. Yok sorun yok bu durumda. <gülüyor> Başka yerlerde sorunumuz olabilir. Komutanlıklara bildirilmiş seri numaraları var mı yok mu? Yani son derece en ayrıntılı haberi Tolga Şardan'la Türken, Türker Karapınar Milliyet'ten yapmışlar, vermişler. Cephane kamyonuna polis baskını olduğunu biliyoruz. 900 el bombası ÖKK'ya gidiyordu. ÖKK ne? Özel Kuvvetler Komutanları. Oraya gidiyormuş. Başka da hiçbir şey bilmiyor. Valiliklere bildirilmiş mi kamyonun geçtiği ilerim? Sanmıyorum. Yani bildirilmiş olsa eminim bildirildiği söylenirdi. Ama mevzuata göre böyle bildirimler zorunluymuş. Zaten mevzuata göre baktığımızda herhangi patlayıcı maddenin nasıl taşınacağına dair de net kurallar var. Yani kamyon kasasına doldurup götürmüyorsunuz. En azından vali bilse iyi olur diyorsun yani. yani bilmiyorum kim bilse kim bilmese falan da hani e, yani bir de tasarruf gerekiyorsa Ama gerçekten. Gene Nasrettin Hoca fıkhası geldi aklıma. Hangisi? Ya tutarsa? Hoca kime görüneyim kime görünmeyeyim demiş. <gülüyor> Biraz da... Daha... ...sima en çok şey değilmiş... ...güzel değilmiş hanım. Hı hı. Ama öyle evlenmiş işte. Bana görünmedi. Kime görürsen... ...görün. <gülüyor> Der hoca. <gülüyor> Allah <gülüyor> ...güzel olurdu böyle olsa. Yani görünmese bir sorun olmayacakmış. Belli ki işte 12 kamyon daha gitmiş. Bu da onun artık sıradan olduğunu gösteriyor herhalde. Ama bu tasarruf tedbirleri... ...kısmı beni biraz rahatsız etti açıkçası. Şu açıdan Ecevit döneminde... ...çok kıl olduydum. Hani... E... Tofaş şarabıya biniyor. Helal olsun Halkçı Ecevit falan diye. Bir yandan çatır çutur paraların her tarafı harcandığı, askeri bütçelerin tavan yaptığı falan bir ülkedeyiz. Bir yandan da tasarruf olsun diye sivil kamyon kasasına el bombası doldurup göndermek gibi bir alışkanlık da var? Yani çünkü hani onun yerine bir her onu eksik alsa her tarafa askeri kamyonla sevkiyat yapabilirler. Bir tane. Ee, yani hem de uzun bir süre yapabilirler. Ya yüz küsur milyon dolar tanesi... Uçaklar satın alıyor Hı -hı. Amerika'dan ya. Yani hadi 100, o hesabı anlamasak. 150 milyon dolar mıdır? Yani 100 milyon doların üstünde bir tek uçaktan bahsediyor. Ve bundan çok sayıda alınıyor. İşte bir tane diyorum. Yani Bir tane bir şeyden bir adet kısıldığı zaman herhalde bu sorun çözülebilir. Ama benim daha çok düşündüğüm şu. Hani diyelim ki senle biz bir yoğurt işine girdik. Yoğurt fabrikamız var. Ee, ve sen tutturdun dedin ki ya bu yoğurtları taşımak için bizim iyisin bir kamyonlarımız olsa. Ya çok para çok para derken ısrar sonucu bu kamyonları aldık. Sonra sen bunları garaja çektin. Ondan sonra dışarıdan kamyonetçi kiralayıp yoğurtları öyle gönderirsen oraya buraya ben çok bozulurum şahsen. Çünkü o hani aldık ya kamyonları günah değil mi? Ne aldık bunları diye bir hayıflanabilirim. Ee, ya yani askeriyemize sağ olsunlar bol bol man bimlemle bin bir tane araç alınıyor değil mi? Var yani ellerinde. Elinde bir alet varken başka bir yerden kiralamak nasıl daha ucuza gelebiliyor? Sen onun ortağın Volkan'la konuşuyor. Evet Kor, ama iktisat işlerinden o anlamıyor diye sana sordum. O daha işte mevzun üretim safhasında. Ya nakliyeden sen mi sorunluyun? Nakliyeden ben sorumluyum ama işte böyle bir karışık durumum var. Yani şimdi kamyonları aldık ama onları kullanmayıp dışarıdan kamyon kiralasak daha ucuz mu olur diye düşünüyorum. Yani koskoca genel kurmayın bir bildiği vardır böyle yaptığına göre. Evet yani hakikaten yani Nasrettin Hoca fıkraları... Karışık, sürreel hikayeler gibi geliyor ve her gün bir yenisi var ve şaşırmaktan da şaşı bak şaşır olma vaziyetindeyim. Bu bayağı artık hakikaten hani hikaye diye yazsan olur değil mi? Yani ne, neyin ne olduğunu anlayamadım ben açıkçası hiçbir noktasında. Yani niye böyle taşınıyor, nereye taşınıyor, niye taşınıyor, niye rutin falan hani hiçbir şey anlamadım. evet Aziz Bey rahmetli. <gülüyor> Duruma yardımcı olabilirdi yaşıyor olsaydı. Nesin? Sen bana aptal mı demek istiyorsun? <gülüyor> Yok hayır. Onun mizan anlayışı. Yok benim aklıma <gülüyor> hani e, herhalde benim salaklığım geldi de. Estağfurullah. Bir de şey e, mesela Erzincan'da Mit Bölge binasına yapılan baskından ilginç bazı detaylar da gelmişti. O da aynı süre tabloyu dün konuşma fırsatımız olmamıştı. Yani soruşturma kapsamında tutuklanan Milli İstihbarat Teşkilatı (MIT) Bölge Başkanı Şinasi Demir Savcıya demiş ki Osman Şanal'a Savcı Bey görevlim iyi ki size silah çekmemiş Silah çekseydi burada çatışma çıkardı Benim 5-6 personelim ölebilirdi ancak Sizden de en az 15-20 kişi ölürdü diye bir hmm. muhavere eskiledi İyi ki çekmemiş haklı Bu... İyi olmuş yani 15-20 polis ölebilirdi demiş. Ben şeyi anlayamadım o hesapta. Yani Yine bir mantık hatası sıkıntım var. Ee, karşılıklı olarak 10 adet kişi durmaktadır. Ee, karşı taraftaki 10 adet tüfeği öbür taraftakinde 10 adet tabancası vardır. Ee, bu durumda niye e, daha fazla insan ölüyor öbür taraftan? Yok öyle değil ki durum ee, Bizden 5-6 giderdi. Sazıcılar sizden silahlı mı? Herhalde polisle gitmişlerdir. Hmm. Yoksa sizden dediği herhalde savcının beylik tabancası çekip e, ateş etmeye başlayacağı değildi. <gülüyor> anlamadım onu. Da. Yani hakikaten... ben polis diye hayal ettim o yüzden. O yüzden anlamadım. Hani niye yoksa onlardan 5-6 de... bunlardan 15-20 evet, falan? Evet, polis tabi doğru. Evet, doğru doğru senin yorumun. Değil mi? Doğru. Yani hani yoksa hani savcı beyden onu... bir tane var. <gülüyor> <Evet. gülüyor> 5-6 olmaz yani. Bir de bir de şey var. Aynı mimvalde ilginç bir Konuşma parçası daha vereyim mi sana? Lütfen. Hakikaten ilginçmiş. Alay komutanı Ali Tapan Vali Abdülkadir Demir'le yaptığı telefon görüşmesinde eğer bombanın izini arıyorlarsa orada değil emniyette arayacaklar demiş. Ve polisin üstünü aradınız mı? diye bir söz var. Nasıl yani? Birileri Cebe mi atmış polisin biri? Ha, ha, polisin silah araması herhalde. Ha ha ha anladım. Polisin, yani, polis bir yere girerken polisin üstünü aradınız mı diyorlar. E, bu belli ki bir e, iktidar noktası çatışması. Daha doğrusu hakimiyet alanı üzerine bir tartışma. Evet yani işte şey var. MİT'le polis arasında var. Bir de askeriye ile polis arasında var öyle mi? Yani, üçgen var ve böyle bir... Garip üçgen içinde bir köşesinde Milli istihbarat Teşkilatı bir köşesinde alay komutanlığı bir köşesinde de savcılık ve polis emniyet teşkilatı mı duruyor? Çok ilginç bir durum çıkıyor ortaya. Neyse. Galiba işlerin fena halde giriftleştiği ve e, hani işin içinden çıkmanın çok da kolaydan uzağa doğru gittiği bir hal yaşıyor olduğumuzu düşünmek mümkün gibi geliyor bana. Evet, pek şimdilik ara verelim. Sonra bu ilginç haberlerden bir buket daha sunabiliriz bek dinleyicilerimize. Açık kaste. C'est le tango, des bouchées de la villette. C'est le tango, des des Venez cueillir <gülüyor> la fraise et Et boire du sang avant qu'il soit tout noir Faut que ça saigne Faut que les gens aient à bouffer Faut que les gros puissent goinfrer Faut que les petits puissent engraisser Faut que ça saigne Faut que les mandataires hoales Puissent enfourer plat la dalle Du filet à 800 balles Faut que ça saigne Faut que les peaux se fassent tanner Que les pieds se fassent paner Les têtes aillent mariner Faut que ça saigne Faut avaler de la barbaque Pour être bien gras quand on claque Et nourrir des verres comac Faut que ça saigne Bien fort C'est le tango des joyeux militaires Des gays vainqueurs De partout et d'ailleurs C'est le tango Des femmes vattes en guerre C'est le tango De tous les fossoyeurs. Faut qu'ça saigne Appuie sur la baïonnette Faut qu'ça rentre ou bien qu'ça pète Sinon t'auras une grosse tête Faut qu'ça saigne Démolis en quelques-uns Tant pis si c'est des cousins Fais-leur sortir le raisin Faut qu'ça saigne Si c'est pas toi qui les crèvent Les copains prendront la relève Et toujours à la vie brève Boris Viandand'in edimiz 2. şarkı bugün le joyeux boucher yani neşeli şen kasaplar aslında tahmin edilebileceği gibi marş temposunun da kullanılmış olduğundan da düşünülebileceği gibi bu bir anti militar şarkı. Aynı zamanda kasaplardan insan kasapları kastediliyor. Ve Boris Vian'ın kendi sesinden dinlediğimiz bir şarkıyı 90 yaşını kutluyoruz. Boris Vian'ın kendisi 1959'da. Kendi romanından mezarlarınıza tüküreceğim romanından yapılmış bir filmi seyrederken ölmüş olduğu kalp krizi geçirerek öldü ve nasıl öldüğü de şöyle anlatılıyor. Müthiş tartışmalıymış zaten. Romanı berbat ettiniz filan demişler. Demiş filmi çekenlere. Ve prodüktörlerle baya bir kavga içindeymiş. Yorum filan kötü. Sonunda da ...kamuoyun önünde de bu film benim diye ...adımın da çıkarılması gerekir demiş. Fakat filmde... ...çekmişler anlaşılan işte... ...bir sürü hukuki bir mücadele her zaman olduğu gibi ve... ...film başladıktan birkaç dakika sonra da... ...hangi sinemada oluyor onu da... ...yazıyordu bilgi vardı ama... ...şimdi unuttum. Ve sonuç olarak... ...filmin gösterilmesine ...başlamış... ...Paris'te 23 Haziran'da... ...sinema Marbeuf... Marlboro sinemasında her türlü krediden çıkarılsın adım yazılmasın demiş. Film başladıktan birkaç dakika sonra da rivayet olunuyor ki şunu demiş ya bu herifler Amerikalı olacak ha. Mokü demiş yani. Kim inandırabilir beni diye bir küfür etmiş. Ondan sonra da koltuğuna çökmüş ve ölmüş. Evet son derece büyük etkileri bırak etkiler bırakmış. Büyük ölçüde de hem romanları hem şiirleri, şarkıları bütün duruşuyla ve sürealist. cazda keşfettiği ve Avrupa'ya taşıdığı köprülerle de çok ün yapmış önemli bir kişi. Onu 90. yaşında tam bir özgürlük ve hayal şeyi olarak görüyoruz. Peki devam edelim şimdi. Boris Vian gibi. Çok önemli bir kaybımız daha var. Granny D öldü. Granny Dee'yi açık radyo dinleyicileri özellikle açık gazete dinleyicileri e, biliyorlardır. Kendisi Doris Hadak aslında. Fakat 90 yaşında 3200 mil yani 5120 kilometreyi Amerika Birleşik Devletleri'ni Neredeyse baştan başa yürüyerek geçen 90 yaşındayken yapan ama bunu ve politik siyasi reform çabaları içinde de yüzlerce pardon binlerce aktivisti de bir araya getiren son derece önemli bir 21. yüzyılda da nakl olmuş bize intikal etmiş bir aktivist örneğiydi. Ve daha geçenlerde Naomi Klein'le yaptığımız söyleşi sırasında tekrar gündeme gelmişti. Çünkü Amerikan Amerika'da Anayasa Mahkemesi yüksek mahkeme daha doğrusu Supreme Court şirketlerin istediği adayları istediği kadar parayla son ana kadar destekleyebileceği yolunda Amerikan demokrasisini paramparça edebilecek bir karara imza attığı zaman Obama'nın da çok eleştirdiği Green yani çıkıp bütün Amerikalılar bu Amerika'daki demokrasinin yıkımına bir yüksek mahkeme eliyle karşı çıkmalıdırlar diye konuşmuştu. Biz de onun Naomi Klein'le konuşmamızda bunu da dile getirmiştik. Kendisi tam 100 yaşında hayata veda etmiş. Bir Washington'da 100 yılın başında tam bundan tam 10 yıl önce 1 Mart'ta Yürüyüşü de Washington'da bitirmiş ve 2000'den fazla destekçi ve onu alkışlayan kişiye de ve aralarında da kongre üyeleri de var. Bu sabah yürüyüşü şeyde Arlington mezarlığında yürüyerek bitirdik bu yürüyüşü ki bazıları da sizin eski dostlarınız olan insanlar, bu ruhlar Bizimle bugün birleşirler, el ele verirler ve bu güçlü, cesur insanlar adam gibi bir hükümetimiz olsun. Bizi demokratik bir şekilde özgür ve eşit vatandaşlar olarak duralım diye canlarını vermiş olanları da bizimle beraber burada. Yoksa hayatlarınızı bütün bu kanunlar şeye satılsın diye en yüksek, ihalede en yüksek parayı verene satılsın ve bu adil cumhuriyeti berbat bir yere çevirsin diye adını bile telaffuz etmekten utandığımız bir yere çevirsin diye her şeyin her kişinin ve her şeyin bir belli bir bedele satılabildiği bir yer e, olsun diye mi diye bir düşünsün demiş. Ve cevaplarınızın da rüzgarda uçuştuğunu ...duyuyor gibiyim diye de... ...bitirmiş konuşmasını... ...mesela şey... ...Blowin in the Wind çalınabilirdi... ...herhalde çalınmıştır da zaten orada. The answer my friend. Yani sonuç olarak... ...John Nichols... ...Amerikan gazeteciliğinin en önemli... ...simalarından John Nichols... ...Nation dergisinde bir yazı yazmış... ...Granny D diye... ...Denine diye adlandırılan... ...Doris Haddock'ın ardından... Onun yasını tutalım ama ondan sonra da onun gibi yaptığı gibi mücadeleye de devam edelim demiş. Çünkü kendisi mesela bir sürü Amerikan başkanı senatörler filan yaşasın işte bak Amerikan ruhu diye onu pohpohlamışlar. Hiçbirine yüz vermemiş siz reform yapmaya devam edin beni bırakın diye konuşan gerçek bir aktivist Granny D'ye bir e, günaydın diyelim ve onun sesine azıcık kulak verelim. When I was younger, I always tried to be active in my community. But really, who has the time? I was always working. I was always taking care of my family. And then, when I turned 89, death came. Death took my husband and then my best friend. And I thought I was next. I needed a reason to live. ...and I found that reason. It was my country. Evet, Granny D, Danine diye bilinen Doris Haddock'tan küçük bir mülakat parçası. Yani her zaman çok küçük yaştan beri kendi topluluğum içinde, cemaat içinde de aktiftim diyor. Ama kimin vakti vardır ki işte hayat gailesi yüzünden hiçbir zaman vakit bulamadım ama ondan sonra 89 yaşına geldiğimde bir baktım ölüm geldi yani yakın dostum arkadaşım ve sevgilim kocam öldü Onun üzerine ben de bir yeniden yaşamaya devam etmek için bir amaç aradım kendime ve yaşamanın en temel sebebi olarak da aktivizmi seçtim diyor 90 yaşında yani bir sene sonra da bütün Amerika'yı boydan boya 5120 kilometre yürüyerek tamamlayan bir insandan bahsediyoruz Doris Haddock'tan ya da Danny'den bir günaydın daha diyelim ona bir günaydın da Rachel Correa diyelim aslında son derece önemli bir dava başlıyor. Alışılmamış bir dava. Bugün İsrail'de, bu hafta, belki de bugün başlıyordur. Tam tarihini şey yapamadım. Ama bütün dünyada bizlerin de arasında bulunacağı adalet ve özgürlük arayıcılarının takip edeceği bir dava bu. 23 yaşında Amerikalı bir öğrenci Rachel Corey 16 Mart 2003'te bir İsrail askeri buldozeri tarafından çiğnenmişti ve Annesi, ailesi de sürdürüyor e, davayı. Bugün, e, bu hafta İsrail'de başlıyorlar. İsrail askeri, onlar <gülüyor> zırhlı, çok yaşa, zırhlı, Teşekkürler. güçlendirilmiş buldozerler kullanıyorlar. Özel olarak Amerikan şirketi, katrapyaları yapıyor. Bunların tek işi var, girip Filistin bölgelerinde Filistin evleri yıkmak. Evet. Ve zırhlı falan olduğu için de hiçbir şey yapılamıyor bunlara. E, Rachel Corrie ve arkadaşları da üzerlerine gayet iyi görünebilecek fosforlu, renkli, canlı, bunun mensubu oldukları örgütün de kuruluşunda adını yazan şeylerle çalışıyorlar ve önlemeye çalışıyorlar bu yıkımları. Fakat işte görmemiş olsa gerek ki çiğneyip geçmiş hem de birkaç defa üzerinden geçmiş olduğu gibi bir şeyler söyleniyor. Kendini göstermek için epey uğraşmış Rachel Corey ama maalesef başaramamıştı. Ailenin iddiası zaten askeri polis araştırıyor bu olayı ve bir sorun yok her şey yolunda süper diye bir rapor çıkıyor. Bu raporun tamamıyla olayın üzerini kapatmak üzere hazırlanmış bir rapor olduğunu iddia ediyor ailesi ve adalet istediklerini söylüyorlar. Tam da şey geldiği sırada olması da ilginç. Joe de bu şeye katılım yani başkan yardımcısı olarak Joe Biden Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk ziyaretini İsrail'e yapmıştı. O sırada da işte senatonun dış İlişkiler komitesi başkanı iken de Biden bu davayı Rachel Corey davasını kovalamıştı. Sorsa iyi olacaktı değil mi geldiğinde bu kadar da kovaladığı davayı bir de başkan yardımcılığı gibi çok... Güçlü bir pozisyonda İsrail'e ziyaret ederken ne oluyor diye e, sormuş mu bilmiyoruz. Fakat tesadüfen Rachel Kore'nin 16 Mart'taki e, de ölüm yıldönümüne de denk gelmiyor olması da tuhaf. Bu arada Kore e, ailesinin avukatı Hüseyin Ebu Hüseyin de e, demiş ki ya bu davayı özellikle garip yere çekiyorlar. Demiş e, bu İsrail'in mi Filistin'in mi haklı olduğu üzerine bir dava değil. Bu bir cinayet davası bu bir suç üzerine kurduğu bir dava. Ve e, Rachel Corey'nin öldürülmesiyle ilgili ortada ihmal ya da bundan öte bir durum var mı yok mu bunu anlamaya çalışıyoruz demiş. Evet yani şey şoför görmedim diyor. Şoför görmedim diyor evet. Ama görmemesi imkansızdı diyor arkadaşları da bütün çalışan çünkü o avaz avaz bağırdık renkli giysiler vardı. Böyle bir bölgede de zaten biraz dikkat edilir bildiğimiz kadarıyla demiş. Reuters'a galiba omurgam kırıldı demiş. Son sözleri bu olmuş kurtardıkları zaman yani çıkarttıkları zaman buldular. Sivil e, pardon sivil diyorum. görgü tanıkları zaten durumu anlattılar. Yani bu arada hani çünkü bir sürü görgü tanının önünde olduğu için göz göre göre üzerine sürdüğünü ve ezdiğini söylüyorlar. Baya Rachel Corey e, yani gözünün önünde oldu diyor bir tanesi mesela. 59 tonluk bu koca makinenin üzerine doğru gittiğini bütün uyarılarımıza rağmen demin söylediğim gibi senin de. E, ve ardından da Rachel'a ezdiğini gördük diyor. Büyük de bir kampanya yapıldı çünkü bunların böyle kullanıldığını bile bile yapıyor diye şirket yani Caterpillar firması ağır Silah üretiyor Bir çeşit silaha dönüşmüş durumda evet. Silah olarak kullanılıyor Fakat ne alakası var diye Hem Caterpillar firması Hem Amerika hem de İsrail Böyle bir şey yoktur deyip geçtiler Ben şirketlerin sorumluluğu demişken ilginç bir şey daha geldi aklıma Son derece ilginç bir haber var Nasıl yorumlayacaksın Sana sormak istiyorum Artık yeni dış neydi Arsarem ...jeostrateji <gülüyor> sorunumuz olduğuna göre. Buyurun. Lütfen. Şöyle bir haber kısa. <gülüyor> Royal Dutch Shell şirketi, petro Petrol. şirketi... E, ...İran'a benzin satmayacağını açıklamış. <gülüyor> nasıl, Olur. <gülüyor> nasıl yorumluyorsun? Daha önce de BP, eski adıyla British Petroleum... Ve İsviçre'nin Glencore ve Vito şirketleri de İran'a yakıt satışını durdurduğunu açıklamışlar. Soru şu, şirketlerin İran'dan siyasi nedenlerle uzaklaştığını belirtmiş yetkililer. Soru şu, şirketler ne zamandan beri uluslararası siyasette aktif rol oynuyorlar? Bu işten kar ettiklerinden beri ki bu 3 aşağı 5 yukarı aslında etmen oldukları hani e, pek çok olayın gelişmesiyle küresel piyasa olduğundan beri zaten şirketler politika dışında bir şey yapıyorlar mı? Yani çünkü işleri bu en nihayetinde. de Benim de bir sorum var. İran'a petrol satmayı bırakmış onları çok önemli değil. İran'dan petrol almayı bırakmışlar mı? Çünkü temelde aslında e, galiba burada bir karışık durum varydı. Hani BP'nin yapması gereken çünkü petrol alıp petrol satmak. Petrolü aldıkları yerlerden bir İran olduğuna göre İran'dan almıyordur belki. Almıyor mudur? Almıyor. Almıyor, yani, almıyor da satmıyordu. Evet. E, ama, İran bu petrolü ne yapıyor? İran'ın sorunu şu. ambargo var. Var. Ve Amerikan ambargo, Amerika sinir bu çok uzun süredir var. Yani, 1990'lı bir şey var. beri var aslında. Hı hı. Fakat İran'ın da bir tuhaflığı var. Bir türlü rafinerileri yok. Petrol ve doğalgazdan yana dünyanın en zengin ülkelerinden biri. Fakat rafinerileri yok. Dolayısıyla benzin ihtiyacının yüzde kırkını ithal ediyormuş. Hmm. Bu da bir tuhaflık. Fakat benim anlamadığım şey... Yani mesela şimdi Shell demek ki şeyi beğenmemiş. Shell BP İran'ın politikalarını besbelli ki beğenmiyor. Evet. Siyasi o zaman yasaklıyor. Peki diyelim başka ülkelerin politikalarını da beğenmiyorsa ne olacak? Mesela Türkiye'nin politikasını da beğenmiyorsa Shell, BP ve diğer şirketler Türkiyeye Bence beğenmediğinde her zaman olduğu gibi olacak aslında. Satmayacak yani. E, evet satmayacak, almayacak falan filan. Yani en nihayetinde serbest piyasa dediğimiz şeyin serbest olduğunu düşünmüyoruz herhalde değil mi? Amerika'nın politikasını beğenmeyip ona satmaması Yok o kadar <gülüyor> sanmıyorum ama e, galiba hani en nihayetinde olay şunla bağlantılı. Tam olarak şirket çıkarlarına uygun olarak politika güdenlerle ilgili bir sorun yok. Zaten politika beğenmeme şöyle bir şey değil değil mi? Yani mesela kendi halkına kötü davranıyor. Bu bir diktatörlük. İşte burada bir faşist junta var falan. Hmm. Bunlar değil sorun. Sorun olan şirketin karlarını düşürecek bir politikanın o ülkede... Kamu politikası haline geldiği da oluyor. Peki şirketler, tüzel kişiliği de verildi tüzel kişilik onları anladım. Hı hı. Ama böyle bizim kahvede hani sık sık yaptığımız gibi sen ben Volkan koridordan sonra bir de kahveye gidiyoruz. Bu böyle olmaz abi bunu değiştirmek lazım falan diye konuşuyoruz evet. ya. Biz de mesela açık açık gazete olarak artık şu mahalle bakkalına yayın yapmayalım diye mesela karar alıyoruz ya. Hı hı kazıkladı bizi diye ötedeki bakka. Şimdi şirketler böyle oturup abi bu politikayı beğenmedik. Yok bundan sonra petrol, metrol onlara diyebiliyorlar mı? Bayağı insan ötesi bir <gülüyor> durum kazanmışlar. Yani Bence şunu yapmadıkları için ya? şeffaf olmadığını düşünüyorum şirketlerin. Bir politikalar birimi diye birim olur. Bu birim zaten yönetim kurulu tarafından görevlendirilir. Hangi ülkelere ne gibi yaptırımlar uygulanacağı, hangi ülkelere ne gibi kolaylıklar gösterileceğini politik olarak bu kurum belirler. Aksi takdirde bu hem şeffaf olmaz, hem hesap verebilir olmaz, hem de antidemokratik olur şirketin hissedarları açısından, değil mi? Allah'tan şeyi beğeniyorlar demek. Şimdilik bize kesmediklerine göre Türkiye, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarındaki Türkiye politikalarından bir şikayetleri yok yoksa? Ne şikayetleri olsun daha Ama... yeni e, dünya ile entegre olmakla ilgili çok da önemli bir adım attı Türkiye. Allah'a şükür. Ee, ...nükleerle ilgili dün ihaleyi imzalayıverdik. Neymiş o? Vatana millete hayırlı olsun. Hmm, bakalım ona da. Ee, efendim şimdi biliyorsunuz bir nükleer santral ihtiyacımız var. Niye böyle bir ihtiyacımız olduğu kısmına girmeyeceğim. Çünkü e, niye ihtiyaç olduğunu anlatabilen herhangi biri yok. Ama böyle bir ihtiyaç var. E, bu ihtiyacı karşılamak üzere de hükümetimiz Cansiperane çalışıyor yıllardır. Sürekli olarak önlerine çeşitli sorunlar Çıkıyor. Bütün hükümetlerin olduğu tabii, gibi 1950'lerden beri bu. Adnan Menderes hükümeti, Demokrat Parti'den beri bütün hükümetler nükleer santral yapmak istiyor. Ama istiyorlar. hiçbir atom bombası ile ilgili olarak bunu istemedim, bunu unutmayalım. Bizim Aynen. bir enerji açığımız var, onu kapatmaya çalışıyorlar. Evet. Lütfen. E, bu önemli kısmı <gülüyor> sürekli söylendiğine göre. Şimdi Metin Münir'in yazdığına göre milliyetten bugün nükleer santralden Şarık Bey çıktı diye bir başlıklı bir haber var. Türkiye ile Güney Kore arasındaki işbirliği protokolü dün imzalanmış. Sinop'ta her biri 1400 megawatt kapasiteli 6 reaktör. 6 mı? Hı hı. Hı. Hmm. 2 tane ile başlayacakmış. Evet evet. Sonra 6'ya kadar çıkacakmış. Yolu var. En Enka'da projeye olacakmış. Devlette de pay alabilir demiş bir kaynağı Metin Münir'in. Hmm. Şimdi o kısım mesela bana çok ilginç geldi. Çünkü dün tabii bu imzalanırken dün bizim de haberimiz oldu bundan. Ee, ilk haberlerde Türk ortak istediğini Güney Koreli Kepko şirketinin ama e, henüz daha Türk ortağı olmadığı söyleniyordu. Bu Kepko büyük bir şirket herhalde. Aslında biraz devlet kapitalizm diye bir şey var ya. Hmm. E, onun Güney Kore'deki önemli ortaklarından biri. Yani şirket gibi görünüyor ama aslında devlete ait bir çeşit. Yani, e, Güney Kore'de de çok yoğun bir nükleer çalışmalar var. Asla Kuzey Kore ile ve bombayla alakası yok merak etmeyin. Tamamen enerji. E, 20 tane işletmede varmış Güney Kore'de. E, bakanımız e, Yıldız'ın ağzından söylüyorum bunları. Enerji Bakanımızın. E, 8 tane de inşaat halinde bulunan ve 2020'ye kadar bitecek olan e, 28 tane santral inşaatı olan bir şirket. Kepko. E, böyle. Böyle. Yani güzel bir şirketimiz belli ki. Kepco'nun talip olduğu 20 milyar dolarlık nükleer santral projesine Enka %50 payla giriyormuş. İşte bu kısım gerçekten helal olsun. Yani milyar dolarlık işleri öğlenden akşama tık diye imzalayabilen şirketlerimiz var. Yani Kepko ile Enka'nın bu anlaşma imzalanırken aralarında bağlantı yok. Akşam olmadan Metin Münir'in yazdığına göre Çatır diye %50'sine girebiliyor şirketler ama... Bu iş böyle risk alacaksın, kar edeceksin. Benim öğrendiklerimden biri. Bu arada e, bakanımız hakikaten harika. Başka bir şirket yaptı. yok mu peki? Kepko'dan başka. Kepko ve Enka'dan başka. Ya vallahi bu Enka daha yeni kucağa düşmüş olduğu için bilmiyorum. Yani dün işte dün saat 2 gibi 14 gibi yapıyor olsaydık eğer açık kastayı sadece Kepko diyecektik. Peki bir de... Bir medya grubuyla ilgili bir şey söylüyordun, öyle bir şey yok mu? Ee, o ayrı. Bir de e, çalık grubu, e, Turkuaz Medya yani pardon, öyle diyoruz değil mi? Turkuaz Medya, e, Güney Koreli bir medya deviyle dün bir anlaşma imzaladı. Yani Güney Koreli Türkiye arasında yoğunlaşan, sıcaklaşan bir ilişki o, zinciri attı. O başka bir alanda mı? Nükleer santral falan değil mi? Ee, yok, nükleer santral falan değil ama çalıklar enerji işinde olduklarından... ...şimdi Güney Kore ile aynı gün bir nükleer santral bir de medya devi anlaşması imzalandığından falan böyle bir ilginç durum oluştu. Ama e, yani şimdi bu KEPCO'nun e, emdiğini burnundan getirmek zor olsa da e, Türkiye'deki şirketler açısından durum biraz daha farklı olacak herhalde. E, yani çünkü bu yapım olayı yıllardır sürdüğü gibi yapıma karşı hareket de yıllardır devam ediyor... Yani Güney Kore'ye gidip bir şeyleri protesto edebilmek zor ama bu şirketleri afişe etmek, rezil etmek kolay. Kim girecekse bu nükleer işine Türkiye'den başka işe bir daha giremeyecek hale getirmek gerekiyor herhalde. Sinop'ta nükleer Güney Kore'ye emanet diye bir patlangaçla verilmiş. Bu Metin Münir'in yazısının hemen altında başka bir haber. Finansman Birleşik Arap Emirlikleri'nden diyor. Bu çok taraflı bir şey bu. Ya çok karlı bir şey çünkü. <gülüyor> Niye çok tarafı olmasın? Evet. 20 dolarlık, milyar dolarlık maliyet var. Çok ayrıntılı. Bunu şey yapmayalım. Kapatalım. Zamanı da e, doldurmaktayız. Sayın Bakanımız ama şunu da söylemiş. Onu da söyleyeyim ki hani sadece Sinop'lar sevinmesin. Akkuy'lular da sevinmeye başlayabilirler. Hızla Akkuy'da da başlamak gerekiyor. Çünkü diyor... Ee, ...bizim 2020'li yıllara kadar en az onlar seviyesinde bir nükleer güç santralini yakalamış olmamız lazım. Minimum bu açıdan bu çalışmaların çok önemli olduğunu düşünüyoruz, demiş. Evet, bir de son derece küçük, küçük ama son derece önemli bir haber var. Onu dokuz buçuktan sonra ele almaya çalışırız. Mecliste hükümet tarafından sunulan bir yasa tasarısında orman alanlarındaki madencilik faaliyetlerinin kapsamı genişletiliyormuş. Yani ormanlara maden kıskacı diye verilmiş bu NTV MSNBC'den bu haber. Yiyin efendiler, yiyin diyorsun. Evet, bunu muhakkak 9.30-10 arasında şey yapalım. Şimdi Hasan Ersel'e geçeceğiz ama geçmeden bir haberi de verelim. Hemen IMF ile anlaşma ortadan kalktı diye verilmiş Başbakan Erdoğan. 2 yıldır sürdürülen uluslararası parafonuyla standby by görüşmelerine noktayı koydu diyor. Bu da Mesela Asla Gazetesi'nde filan fevkalade e, posta atarak da hatta bu işi bitirdi. Yarım asır sonra IMF'ye veda şeklinde verilmiş. Bunun da anlamını iki dakika Hasan Ersel'e e, sorar ve öğrenmeye çalışırız. Açık Gazete Hasan Ersel'e ekonomi notuları Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın abiye. Evet öncelikle bir kısaca bu IMF ile ilgili hükümetin yaptığı açıklamayı bazı gazetelerimi mesela biraz önce de söylemeye çalışıyorduk. Elveda şeklinde verilmiş yani gayet kesin bir kahramanca duruş olarak da yorumlamak mümkün bu manşetlere göre. Nedir bu durum? Tam 50 yıl sonra diyor çünkü üstelik dünyanın gördüğü en büyük küresel krizde noktayı koydu. Yarım asır sonra IMF'ye veda diye vermiş Star Ayrılıyor Ayırıyor IMF'den. Boşanıyoruz hatta. Ha. <gülüyor> yani öyle verilmiş. Evet ya yani işte ya günlük eğlencemiz bu anlaşılan. Eee yani ciddiye alınacak şeyler değildi. Niye böyle yaparlar bilmiyorum ama. E, olay e, Türkiye e, şu veya bu nedenle IMF ile bir anlaşmaya varamadı. Olay bu kadar basit. E, şimdi perde arkasını sanıyorum e, onlar da bilmiyor, biz de bilmiyoruz. Ne olduğunu bilmiyoruz yani... E, Hangi konularda anlaşmalık olduğu onu da bilmiyoruz. Çünkü tarafların bir anlaşma arzusu olmasa bunca aydır görüşmezlerdi. E, İMF'ler böyle sokakta gelip geçene ya da telefon numarasını eline geçirene telefon edip kredi ister misiniz diyen bir bizim bankalar gibi bir yer değil. Yani ona siz başvuruyorsunuz bir şeye ihtiyacım var diyorsunuz. O da e, tamam e, ekonominizde şu şu şu düzeltmeleri de yapmanız e, koşuluyla size destek veririm diyor. Hep böyle çalışmış. E, hatta şöyle bir şey de eklemek mümkün. Başlangıçta öyle kurulmamış olmasına rağmen büyük ölçüde gelişmekte olan ülkelere bu işi yapmış. Yani Benim e, anımsadığım kadarıyla İngiltere dışında o da çok eskiden bir tarihte e, yardım için başvuran bir gelişmiş ülke olmamıştı. Şimdi olay budur. Dolayısıyla IMF bize gelmiş değil. Biz İMF'ye başvurmuşuz. Ee, ama sonunda da e, koşulları yerine getirmenin, e, getirmeyeceğimize bir nedenle hükümet karar vermiş ve bu, bunu kesmiş. Şimdi bu olayda ne gördük? Yani ortaya çıkan haber olarak bir süre önce IMF tarafından bir açıklama geldi. Onu atlamamak lazım. IMF dedi ki, yani biz bunlara devam etmeden önce bir ihmal ettiğimiz yani e, her sene işte yıldız iki bir nihayet yapılan bu dördüncü maddede üye ülkelerin durumunun değerlendirilmesi çalışmasını öne alalım. Biz bunu yapalım, ondan sonra durumu e, ötekine gideriz diye zaten. Bir isteksizlik benim gözümde beyan etmişti. Bunu açıklamıştı. E, ondan sonraki süreçte de bu kesildi. Şimdi bunun Türkiye üzerinde ne etkisi olur filan e, kısa ve uzun vadeli olaya bakmak lazım. E, şimdi e, Piyasalar bunu anlayınca e, biraz vakit alır herhalde anlamaları. E, ufak tefek çalkantılar olur. Fazla bir şey olmaz. Yani şeyde ama biraz e, uzun vadeli bakarsak e, ne olur? E, orada ben kaygılarımı daha evvel belirttiğim, kaygılarımı tekrarlayayım. Hı hı. Bunlardan bir tanesi dünya ortamının çok kötü olması. Yani her gün bir olay çıkıp bir yere doğru gidebiliyor. Şimdi değil mi? Bir e, Dubai olayı oldu. Dubai olayının Türkiye ile bir ilgisi yok. Yani Dubai'de bir sorun çıktı. E şimdi öyle olunca ortalık karışıyor. Karışınca işte e, uluslararası fon akımları etkileniyor. Ve bu arada Türkiye'ye gelen de etkileniyor. Az ya da çok. E, şimdi arkasından Yunanistan olayı çıktı. Evet. evet. E, bana e, yani bana <gülüyor> sorarsanız daha arkasında da gelecek. Çevremizde epeyce ülkede e, küçük ya da büyük. Sonra. Şimdi bunların hepsinden Türkiye'nin etkilenmesini eee söz konusu. Bu etkiyi minimize etmek için ise Türkiye'de durum iyidir, güvencesini verebilecek mümkün olduğu kadar çok mekanizmayı kurmuş olmamız lazım. Kanımca e, hükümetin e, bu iktisat politikası saygınlığı dediğim şeyleri, bunu kurmaya yetmez. Bu bu hükümetin kusurudur değil de filan meselesi değil. Türkiye'nin işte e, o konumuna baktığımız zaman Türkiye Amerika değil. Amerika'da hükümet bir şey söyleyince ee, geçmişine de bakarak ha evet olur deniyor. Orada bile ne kadar şimdi sorular soruluyor değil mi? Evet. E, halbuki Türkiye'nin geçmişinde bir Türkiye'de var hata var işte sözünde durma var falan filan, bunu bir araya getirince hükümete desteğe ihtiyaç var. Yani bir şimdi IMF e çok mu iyi bir seçenek? Ee, burada Türkiye'nin pek bir tercihi yok çünkü başka bir kuruluş yok. Dünyada bu işi verebilecek, yani evet ben bu e, hükümetin uyguladığı iktisat politikasının e, olumlu sonuç vereceğini düşünüyorum, inceledim diyebilecek bir başka kuruluş yok. Onun için IMF'nin şeyi önemli. Şimdi i̇kincisi bir de işin parasal yönü var. O parasal yönü e, şu açıdan önemliydi, kamu açığının e, bu yılda yüksek olması beklenir. Yani işte vergi yerleri o kadar çok olmaz, harcamaları kontrol etmek mümkün, yani biraz, biraz mümkündür, biraz değildir. Ee, o yüzden e, kamunun borçlanması yüksek giderse bu da mali piyasa üzerinde bir baskı yaratır. Eğer bir mali destek alınırsa bu da e, orada bir rahatlama e, yaratır. E, onu. E, bir üçüncü nokta daha var. IMF'nin desteği esas itibariyle... Türkiye'ye döviz cinsinden bir kaynak vermesi ve o kaynağın Merkez Bankası rezervlerini güçlendirmek için kullanılması şeklinde oluyor. Türkiye'nin Merkez Bankası'nda böyle bir güçlendirmeye ihtiyacı var. Şu kadar milyar dolar rezervimiz var diye biz şey yapıyoruz, övünüyoruz. Geçmişe oranla da yüksek, o da tabii iyi bir şey. Fakat karşılaştırmalı olarak baktığınız zaman bugün dünyada kendisini güven altına al, alabilen bizim gibi ülkelere oranla döviz rezervlerimiz halen yetersiz. Ee, i̇şte o evet, çok evet, gerekli bir planları taşıyabiliriz ama şu anda dünya bu kurallarla çalıştığına göre böyle bir desteğine yarar olabilir. Şimdi bunlardan mahrum kaldık. Şimdi ne olabilir? Ee, soruncusu açık yani onu geçelim. Döviz e, belki e, dış borç bulacağını hükümet inanıyorsa ee, ve o dış aldığı dış borçla da işte iç piyasadan borçlanmasının düşüreceğine inanıyorsa yani IMF'nin yerine piyasalardan e, borçlanabileceğine inanıyorsa bunu işi mali bölümle halleder geriye bir işte ekonominin politikasının saygınlığı meselesi kalıyor şimdi hükümetin orada e, düşündüğü şu olabilir işte e, bir üç yıllık program açıkladık bir de onun arkasından ee, işte bir e, mali kural açıklayacağız daha yok ama açıklayacağız deniyor Mayıs ayında filan e, bunlar e, bu şeyi sağlar e, bu e, politika saygınlığını sağlar dolayısıyla da bir IMF'ye ihtiyaç e, yoktur şimdi işte orası biraz kritik çünkü e, IMF bir e, nin eee Söylediğinden başka fakat IMF ile aynı derecede kredibilite sağlayacak kural mı var? Ondan çok emin değilim. Yani de çok iyi bilmiyorum ama şöyle e, hani e, sağduyuyla baktığınız zaman beş aşağı beş yukarı ne yapılması gerektiği çıkıyor. E, o da gayet açık. Önümüzde seçim var. O seçim sırasında işte politikaların gerçeğe lazım. Mali kural bunu sağlamaya yönelik bir araç olarak ortaya çıkıyor. Ama mali kuralın çok ciddi olması lazım. Yani bütçe üzerinden tarif ettiğiniz bir mali kuralı Türkiye'nin geçmişi çok iyi göstermiştir ki mahalli idareler belediyeler üzerinden yıkmak mümkündür. Dolayısıyla mali kural <gülüyor> evet. ciddi bir şekilde konur. Bunları kontrol altına alırsa e, IMF bunların dışında ne istiyor bilir onu da ben düşünemiyorum. Yani öyle bir olay var ortalıkta. Şimdi bu ee, bu anlamda çok e, olumlu bir gelişme olarak ben görmüyorum. Ee, şimdi bir açık kapı bırakıldı ama o da garip bir şey. Onu da anlamış değilim. Yani öyle bir mali gelsinler, Mayıs ayında görüşelim, ondan sonra düşünürüz gibi bir şey söylendi. O, o da tabii herhalde piyasa oyuncularını bıktırmıştır. Yani çünkü her gün oldu olacak, oldu olacak diye neredeyse iki yıla yakın zaman geçti. Ee, belki bir yıl yanılmaya da yol açtı bu e, tavır. Evet ama yani genel olarak işte piyasalar da memnun diye de piyasalar kararı alkışladı diye. Hatta e, bir alt yazısı haberin manşet altındaki açıklama mesela Star gazetesinde piyasalar kararı alkışladı diyor hükümetin noktayı koyması üzerine. Yani biraz böyle bir e, e, evet, e, yorum e, haber tarzında. Biliyorsunuz benim. protesto için de alkışlanır da. Yani hangisi olduğunu bilmiyorum ben çünkü e, e, dün gece okumağa çalıştım dışarıda şeyde çıkanları. Şu anlamda bir rahatlık var. Tamam olay bitti. Yani olacak mı olmayacak mı belirsizliği sona erdi olmayacak. Şimdi bu hakikaten rahatlatıcı bir nokta. Olmayacağını anladık. Yalnız olmayacağı durum iyi mi kötü mü işte onu diyorum o biraz vakit alır. Yani ona ben şimdi bir şeyler söyledim ama benim fikrim şimdi o karar alıcılar oturacaklar, düşünecekler. Yani piyasalar biraz geç bunu anlar derken onların anlayışı kıttır anlamına söylemedim. Oturup bundan sonra inceleyip bu nereye gidebilir e, anlama çalışacaklar. İşte o zaman reaksiyonları ne yönde olacak e, ve o önemli Beygi Azam son olarak biraz aslında kısacık konuşalım demiştik ama ben de uzatıyorum. Bir de yorum. E daha güzel bir konu. <gülüyor> biz de bir yorum getirmek istiyorum şimdi ben de. abi tutturdu birkaç zamandan beri her şeyi seçim satıma ailine bağlama eğiliminde. Acaba bu kararın da IMF ile bu noktada hani şeyde rabette ya neden şimdi sorusunu sürekli soruyoruz bir zamanlama Kuşkusu var. Ben de bu soruyu avinin gözlüğünden bakarak soruyorum. Şimdi bunun acaba bir seçim hazırlığıyla bir mesaj seçmene göndermekle ilgisi olabilir mi? Bir iktisatçı olarak ne diyorsun? Evet, şöyle basit bir mesaj olabilir. Yani biz bu durumda kendi başımıza yola devam edecek kadar güçlüyüz hükümetinize. Hükümet kendine bu kadar güveniyor, siz de hükümetinizde güvenin böyle bir hükümette yani çok uzun zamandır olmamıştı. Bu, bu mesaj olabilir. Yani aslında mesajı galiba veriyorlar diye düşünüyorum çünkü İş Bankası Genel Müdürü Ersin Özince de bu konuda açıklama yapmış. şey diyordu. ya yani aslında bu standby dediğimiz şey desteksiz yürüyemeyen birinin yanında birinin durmasına benzer. Demek ki artık tek başımıza yürüyebiliyoruz. O forma geldik diyor. Yani inşallah çünkü biliyorsunuz. Yani desteksiz yürüyebileceğinizi düşünüp ayağa kalkıp düşebilirsiniz de. Yani, yani sorun burada. Evet. Şimdi öyle mi değil mi? Ee, hani e, bugün konuşalım dediğimiz şey de mesela sanayi üretimimiz ne oldu? Ondan bahsettim. Ben evet. yani bir cümle olarak söyleyeyim. Şimdi o... Sanayi üretimimizde bence son 3 ayın filan rakamlarına baktığınız zaman öyle korkacak falan bir şey de yok. Yani ekonomi de bir toparlanma güçlü bir toparlanma değil ama toparlanma şeyleri, sinyalleri geliyor. Dolayısıyla ekonomi kötü durumdadır diye bir sonuca varmak mümkün değil. Fakat sorun orada değil. Ee, esas bence hata edilen nokta burada. Sorun şurada. Türkiye'nin kendi içerisinde hafif hafif toparlanıyor. Vücut güçleniyor. Doğru. Fakat bu arada dışarıda feci bir fırtına çıktığı için yere düşebiliriz. Hep onu anlatmaya çalışıyorum. Evet, bu, çok bu kriz Çevremizde bir yılın dalgalanma yaratıyor ve yaratmada devam edecek gibi. Dolayısıyla biz toparlansak da bizi dışarıdan gelebilecek bir şeye karşı e, zayıf kalıyor olabiliriz. Ama bazı kimseler benim bu düşündüğüme tabii katılmayabilir. E, yok, bundan sonra geleceklere karşı biz nasıl işte Dubai olayını atlattıysak, değil mi? Yani evet. ufak tefek zararlarla atlatırız diye de düşünebilir. İşte zaten sorun burada. Buna karar vermek lazım. Yani olur mu, olmaz mı? Çünkü Dubai'den sonra Yunanistan'la ilgili olan kriz daha ciddi bir noktaya geldi. Ve bu bizim e, dışarıyla olan ilişkilerimiz, Avrupa ile olan ilişkilerimiz açısından, hani oradan işte kaynak temin ederiz, oraya ihracatımızı arttırız filan açısın e, gibi konularda yeni soru işaretlerinin doğmasından yol açtı. Benim söylediğim bunlarladan ibaret. Yoksa ben ekonominin ...şu anda içinde bulunduğu durumun pek iyi olmadığını ama iyileşmekte olduğunu düşünüyorum. Pek iyi olmadığını derken şu anda mesela sanayi üretimimizin endeks değeri 2006 düzeyi. Dört yıl geri gitmiş. 2006 düzeyine... Evet, 2006 düzey. Yani sanayi üretim düzeyimiz nedir diye baktığımız zaman 2006'nın son çeyreğindeki düzey. Evet. Yani dört yıl önceki duruma... Dönmüşüz aşağı yukarı 3,5-4 yıl önceki duruma dönmüşüz ee, onu gösteriyor ama her geçen ay üretimde nasıl hareket var diye baktığımız zaman artıyor dolayısıyla eğilim olumlu bir eğilim Yani bu, bunu görüyoruz daha fazla da göstergemiz yok bir noktamız var enflasyonumuz yüksek ve ciddi yüksek. Yani dünya standartında yüksek bir noktaya oturmuş durumdayız. Peki ee, öbür düzelmedeki görülen e, yükselme dediğin şey e, o zaman o yatırımcıları teşvik edecek bir e, trend bence mi? Bence hayır. İşte bir sorun orada. Tabii yatırımcıdan kastettiğimiz e, e, e, fabrika filan gibi üretim kapasitesine şey yapacak yatırımcıları düşündüğümüz zaman bir sorun var. Kapasite kullanım oranı çok düşük. Bu durumda Yeni yatırım yapmak için çok büyük bir neden yok. İkincisi önemli teknik teknolojik değişiklikler olacak bu çevre vesaireyle ilgili hiç olmasa yarım yamalak da olsa bazı şeyler değişiyor. Dolayısıyla bizim önümüzdeki dönemde yeni yatırımdan daha çok yenileme yatırımı olacak. Yani yeni üretim kapasitesi oluşturmayacağız. Eski üretim kapasitesini yenileyeceğiz. Bunlar bir araya geldiği zaman nerede olayın patlayacağı belli oluyor. İstihdam artmayabilir. Yahut yeterince artmayabilir. Art, artar da yeterince artmayabilir. İşsizlik e, sorunu bugünkü hızıyla hatta belki biraz artarak devam edilir. Nitekim 3 yıllık e, orta vadeli programa bakılırsa işsizlik konusunda çok... E, düşünülmesi yönünde çok mütevazidir hedefleri. O yüzden de gerçekçi görünüyor. Yani bu durumda o işsizliği emmek çok zor. Peki onu nasıl halledeceğiz? O da bütçenin yükünü bir yandan arttıran bir e, olay olarak ortaya çıkıyor. Yani e, bunun sonucunda e, bütün hepsini bir araya koyduğunuzda riskli bir yolda gitmeyi seçmiş durumda hükümet. Yani e, Olayı böyle bakmak lazım diye düşünüyorum. Evet. Yeşil ekonomiye yatırım e, yapsa belki işsizlik konusunda da bazı şeyleri çözebilirdi ama. Böyle... Yatırım yapacak kaynağı olsaydı yapardı. Evet. E, bir, onu da unutmamak lazım. Bütçeye evet. bakalım şeylere bakalım ne kadar e, kamu yatırım yapılabiliyor e, çok az. Evet o da ayrı bir e, çok Hı -hı. Ve özel sektörde de bir sorun var. Ee, bence. O da şu halleri kötü falan anlamına değil. Fakat geçen seneki sorunlar öz kaynaklarda çok yüklenmelerini gerektirdi. Onun için bu sene o, e, yatırımlar da Türkiye'de büyük ölçüde öz kaynaklarla finanse edilen şeylerdir. E, bu sene o yatırımları açısından çok seçici olmak hatta bir de çok ihtiyatlı olmak durumundalar. Çünkü de, diğer dediğim faktörler de var. yani Şu anda e, Tamam deyip gözü kara bir yatırım projesinde başlanacak ortam değil. Türkiye'den dolayı değil, bütün e, çevreden dolayı. Evet, dolayısıyla da dünya ekonomik e, yapılanması, yani o bağlamda düşünmeden e, hareket etmek sakıncılığı sonuçlar verebilir. E, öyle yani hem biz dünyaya entegre olduk deyip hem de dünyadan etkilenmiyoruz. İkisi de, iki, bu iki cümleyi aynı anda kullanamazsınız. Ya biz dünyanın dışında yaşıyoruz diyeceğiz ki kısmen doğrudur bence. Ya da biz dünyanın içindeyiz diyorsak dünyadan da etkileniriz. E, dünya ortamı da henüz o kadar rahat bir ortam değil. Evet. Peki. Çok teşekkür Hasan Ben de teşekkür de. ederim. Hasan 你说 Sivya'nın 90 yaşını kutlamaya devam ediyoruz. Fransız şair, yazar, müzisyen, şarkıcı, çevirmen ve hezarfen her şey. Aslında son derece ilginç bir kimliği olan Boris Vian'ın 1959'da öldü ama hala çok dünyada, özellikle Fransızca konuşulan dünyada ama başka her yerde de yani yaratıcılık ve e, düş gücüyle ilgili ...özgürlük... ...düşkünü çevrelerde de... ...yaşamaya devam eden... ...çok önemli bir... ...Sima. Onun bir şarkısını da... E, ...Vals de Manken... ...Mankenlerin Valsi... adlı şarkısında şarkısını da... Carla Bruni seslendirdi. Açık Gazete. Evet Açık Gazete. Açık Radyo 94.9... ...aynı zamanda Açık ....tr'den de yayın yapan... Bir radyonun açık gazetesini devam ettiriyor. Saat 930 5 geçiyor. Yaklaşık 4 geçiyor hatta net olarak. Ve devam edelim haberlere. Bir arada konuştuğumuz bir şeyin devamını gördüm. Yalnız TV MSNBC'den ve bu Doğu Kudüs'te 1600 yeni konut inşa etmeye karar veren İsrail, hem de tam Joe Biden oradayken İsrail'in İçişleri Bakanı özür dilemiş. Bu harika bir haber gerçekten. Evet, ya bu önemli hakikaten. Çünkü e, durumun tatsız olduğunu zaten söylemiştik. Hani. Çok keyifsiz bir durumda ama tam galiba özür noktasında uzlaşımız yok. Evet işgal altındaki bir yerde ben de çok heyecanlandım. Yani özür dileyince Joe Biden'ın da ziyareti çok işe yaradı. Liberal bir başkan yardımcısı. Hı hı. ilk Amerika'da ilk seçilmiş siyahi... Başkanı Yes We Can diye gelen umut saçan bir başkanın yardımcısı. İsrail politikasının da en azından uluslararası hukuka aykırı kısımlarını giderecek bir şey diye sevindik. Eh İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Eli Yahu İişay'da özür dileyince mesele yok diye düşünüyorum. Ama özür konusunda bir problemimiz var galiba değil mi? Ee, bir miktar var gibi. Yani şimdi özür konusu şu olmuş. Ya ...Biden buradayken bunu yapmamak da ...ya toş olmadı birkaç gün sonra çıkartabilirdik bunu... ...demiş ya ben daha çok aslında bu haberi okurken... E, ...bir ülkenin politikalarının belirlenmesinde aslında hükümetlerin ne kadar yetkin olduğunu düşündüm... ...yani İsrail'in savaş suçları işleyen politikası uzun süredir devam ediyor... ...bu hükümetle sınırlı değil... ...ama e, bir hükümetin hakikaten ne kadar çok şey değiştirebileceğini de ...iyi bir örnek bence İsrail'deki şu andaki hükümet... E, ya gerçekten inanılmaz bir perspektif koyarak o izolasyon politikalarını hani kat ve kat kuvvetlendiren ve altından asla çıkamayacakları bir hale getirmek için iyi bir çalışma yürütüyorlar diye düşünüyorum. Ya İçişleri Bakanı şunu söylüyor, efendim bu teknik bir olay olduğu için yani bize gelmedi imza haliyle çünkü yani bir ev yapımı ile ilgili herhalde İçişleri Bakanına imza yetkisi gelmez. Yani. Aşağılarda bir yerde imzalanır. Ama keşke haberim olsaydı, birkaç gün ertelerdim. Tabii Biden'ı varken olur mu demiş. Biden'ı da kınamak zorunda kaldı. Çünkü. Adamı da zor durumda bıraktık değil mi? Evet yani yeni konukları inşa etme planı. Gerekli güveni yani Biden'ın itirazı da uluslararası hukuka aykırılık filan değil. Yo yo yo tabii. Barış görüşmelerini yani yeniden başlatmak için gerekli güveni sarsan onun için diyor. Onun da itirazı o. Aslında bence ikisi de hem Biden hem de İçişleri Bakanı. İşay değil mi adı? El İşay evet. ...şey yapmaları lazım. Bu konuyu soracakları bir yer var... ...ama onlar bilmiyorlar. Nasıl? Tabii ki şeyle soracaklar, ne yapacaklar. Değil mi? Bu politik olarak uygun mudur, uygun mu, değil, değil. Ona göre benzin alacaklar çünkü. Bence hiç hafif anlamak gerekiyor şirketleri. E, hakikaten dünyayı en nihayetinde yöneten şey çıkar ve karsa... E, ...bu çıkar ve kâr dediğimiz şey de... ...şirketler üzerinden şirket patronlarının cebine gidiyorsa... Bence Shell bir günde bitirebilir Ortadoğu'daki savaşı zaten isterse. Evet, politikacıları da yöneten şirketler olabilir mi? Böyle bir kuşku belirdi içimde birdenbire. Yok canım. Politikacılar ne? şirketleri yönetiyordu. <gülüyor> ya da ya da neyse. Ya o konuda da zaten daha grift ilişkilerden bahsetmek mümkün değil mi ya? Yani mesela eskiden petrol lobileri vardı ABD'de, Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bunlar yönetimleri mı? etkilemeye çalışıyordu. E kalktı tabii artık petrol lobileri doğrudan hükümet Evet, e, dörden Yani mecliste. senato'nun yarısı zaten e, petrol lobilerinin doğrudan adamları. E, adamları derken hani bunlara para veriyorlar falan değil. Adam bildiğiniz e, shell'den atıyorum. E, Shell olması gerekmiyor. Emekli olup ardından Exxon da mobil. o da olur. Emekli olup ardından da senato'da görevine devam ediyor. Böyle e, bir durumlar var. Bence bunların hepsi hayırlı. Ne kadar daha net olarak görebilirsek e, o kadar en azından. Evet, konuşabiliriz görecek, üzerine. Evet. Eğer konuşabilecek, görebilecek zamanımız kalırsa tabii. Hı hı. Öyle ufak bir zaman daralan bir zaman aralığı penceresi var ama mühim değil. Geçelim ve gelelim şirketlerle hiç ilgisi olmayan bir konuya. Mecliste hükümet tarafından sunulan bir yasa tasarısında orman alanlarındaki madencilik faaliyetlerinin kapsamı genişletiliyor. Küçücük bir haber. NTV, MSNBC'de. Meclise bir yasa tasarısı sunulmuş. Orman arazilerine artık mezarlık kuruluyormuş bir kere. Orman arazilerine? Evet. Katı atık. anlamı ormanı kesmek değil mi? E, evet. Yani hani... Mühim değil tabii ki. Tabii ki keseceksin. Katı atık bertaraf etmek için depolama, tesisleri ve Katı mezarlık. derken? Yani bildiğimiz çöp bunun evet. nazikçesi katı atık oluyor biliyorsunuz. Evet. çöpten bahsediyoruz evet. yani. Ormanları kesip yerine çöplük yapmaktan. Aynen bahsediyoruz. öyle ha, tasarı evet. bu. Güzel. Mezarlıklar kurulurken sanatoryumlarda orman arazilerinden çıkarılıyormuş. <gülüyor> o niye? E ölüleri koyuyorlar dirileri çıkarıyorlar oradan benim anladığım ha. bu. Hasta da olsalar. Anladım. Güzel. Sonra avcılar giriyormuş bir de. Kara avcılığı kanununda ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının ikinci maddesi... ...ormanlık alanlarda izin verilen madencilik faaliyetlerinin kapsamını genişletiyormuş. Hmm. Bunun kara avcılığıyla ilgisini anlayamadım ama... ...yani ormanda avlanır tabii kuşlar veya Halide. diğer hayvanlar, geyikler falan. Ama... Madencilik faaliyetlerinin kapsamını nasıl avcılık üzerinden genişletiyor? Bu biraz beni aşıyor yani. Aşabilir. Ama sen belki biliyorsundur. Yok şey yapamam. Ben de tam toparlayamadım <gülüyor> mevzu şimdi. Şimdi 56 tarihli zaten eski bir yasa varmış. Orman arazilerinde maden ocakları araştırma ve işletme ruhsatnamesi verilmesine olanak sağlıyormuş. Yeni düzenleme ise... Maden arama ve işletme faaliyeti için zorunlu olması halinde bak zorunluysa sadece hı hı. tesis, yol, enerji, su, haberleşme ve altyapı tesisi kurulmasına da imkan tanıyormuş. Yani giriyorsun bakıyorsun av, av, avlanmak için giriyorsun. Hı hı. Maden arama da bu arada hem avlanıyorsun hem, hem maden arıyorsun hem, hem mezarlık kuruyorsun. Bir yandan çöp döküyorsun bir yandan sanatoryumdan çıkanları kovalıyorsun. Ve oraya eğer zorunluysa bazı tesisler su haberleşme ve altyapı tesisleri kuruyorsun. Böylece demiş haberde bu tür yatırımlar için ağaç kesmenin yolu da açılmış oluyor önü açılmış oluyor diyor. Ama zaten hani Türkiye'deki orman varlığıyla ilgili ciddi sıkıntılar hani vardı. Ben anlamadım. Şirketler değildir, değil mi bu işin içinde? Ya ben hiç alakası yok. Bir alakası yok. Yani kimse kerfaan etmeyecek en iyisi. Amaç burada şu herhalde. Ama milli varlığımız yapma. olan. Yok. Ayıp oluyor bak. <gülüyor> Milli varlığımız olan hepimizin ortak malı olan bu madenler yer altında mı kalsın istiyoruz kalmasınlar yer üstüne çıksınlar sanki bize kağıt payı dağıtılıyor gibi davranalım istiyoruz herhalde değil mi? Evet çıkarılırken de tabii hem ağaç kesmek bir yana bir de e, tamamen ortadan kalkması Hı -hı. arazinin ve doğanın yok ekolojinin öyle ufak tefek. E, çevrede oturanların kovalanması olacak. tarım yapamaz hale gelmesi üstüne üstlük sadece ve sadece şirketin e, 4.7 adet. Ortağı dışında kimseye bunun faydası olmaması. Yo, Var mı? Ha bir de doğru iş imkanları i̇ş, çıkıyor. Iş doğru imkanı, ya. Şimdi 300 köylümüze 400 er lira aylık maaş vereceğiz. Çıkıyor. Aynen buradan. öyle. Ve ben sana söyleyeyim mi? E, hemen gelecek açıklamayı yarın bak. Artık kehanet bölümünü de açabiliriz açık gazetenin. Yeni kahinleri olarak. Bence zamanı gelmişti zaten artık. Oradan devam etmek lazım. <gülüyor> e, yarın diyecekler ki... Kesin olarak şöyle bir açıklama bekliyorum resmi yetkililerden. Bekliyoruz hep birlikte. E, bu amaçla bozulan bir yer olursa onların hepsinin yerine ağaç dikilecektir. Ve belediyeler devreye yeni ağaçlandırma alanları yapılacaktır. Her kesilen ağaca ve bozulan orman parçasından 10 katı ...yeni ağaç dikilmesi için... ...belediyeler hazır ve nazır... ...olacaklardır şeklinde bir açıklama. Böyle bir şey... ...ne diyorsun? Ee, olabilir... ...bence bu çözer en azından... ...sorunumuzu. Peki bu mezarlıklar... ...nereden gerekli olmuş? Yani mezar ihtiyacı olabilir tabii... ...sonuçta ölmeye devam ediyor insanlar ama... ...hani... E, Bunu niye ormanlara... ...yapıyoruz dönüyoruz? ve neden... ...yine aynı soruyu soracağım... ...neden şimdi... <gülüyor> <gülüyor> Bu soruyu sevdim ben ya. Dinleye dinleye sonunda hani evet. e, Ergene Kon davası bana neden şimdi kazandırdı? <gülüyor> <gülüyor> Bozulacak ormanlık alanlar derhal rehabilite edilecektir. Sayın vatandaşlar, sayın Abi, sayın Volkan. Size temin sizi temin ederim ki bozulan ağaçların hepsini rehabilite edeceğiz. Güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Yerine bir ağaç gidiyorsa 10 ağaç koyacağız. Bir mezarlık yerleştiriyorsak 10 sanatoryum yapacağız. Nasıl? Ee, Olur seçiyoruz. Seç. Gayet gayet iyi. satım maili. <gülüyor> Güzel. Bunu geçtik. Şimdi gelelim kul şimşeğin radikaldeki haberine. Sayıştay denetimine askeri itiraz diyor. Genelkurmay Başkanlığı harcamaların Sayıştay denetimini açılmasını öngören Sayıştay yasa teklifine itiraz etmiş. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harcama ve performansını denetleme etkisi veren yasa teklifine itiraz etmiş. Gerekçe ne? Nedir? Gizlilik. E ama hani bu işle ilgili bir tartışma da bir yandan yürüyor değil mi hala? Yani hani askeri harcamalar niye Hiç bir devlet denetiminde değil? Yürümüyor mu? Yürümüyor dedim yürümeyecek <gülüyor> Yürümeyecek <gülüyor> anlamına da geldi hissettim ben o vurgudan ama e, e, Parayı veren Bizsek nereye gitti Demek falan hani kamu tabii Nereye gitti diyeyim avı gidip sormayacak haliyle Ne oldu bizim paralar diye de e, Yani kamu denetiminde olmayan Bir kamu harcaması garip bir şey değil mi Ya Bunu söylediğimizde son fırçaymıştım Ben bir adet e, Burada değildi bir toplantıda e, Bir emekli binbaşı kalkıp Devlet kaç mermi aldığını kaç silah aldığını söylesin de ondan sonra neyimiz olduğu neyimiz olmadığı belli mi olsun i̇şte demişti. Benzeri bir gerekçe de burada var gizlilik. Yurda, Kul, yur, Yurda Gül Şimşek'in haberinde şöyle yazıyor. Genelkurmay Başkanı itiraz etti diyor Sayıştay yasa teklifini. Gerekçe projelerin gizliliği. En önemli itirazlardan biri teklifin Sayıştay'ın TSK performans denetimi yapmasını öngörmesi. Şimdi ne demek performans denetimi? Alınan silahların kullanılması gerekiyor anlamına gelmiyor umarım. Hayır. Ha iyi. Hani performansını görelim ya da hani boşuna mı aldık kullanalım. Hayır, performans denetimi yani nasıl şey yapılıyor? Şimdi performans hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını açıklayın diyorlar. Hıhı. Hı. İşte tabii böyle bir şeyin hesabının sorulması iyi olur demişler. Genelkurmay diyor ki Askeri hizmetlerin özellikleri göz önüne alındığında hı hı. silahlı kuvvetler performansı ve verimliliği kanun, kanun teklifinde öngörülen kriterler itibariyle ölçülebilir değildir diyor. Ölçülemez diyor yani performans ölçümü Mümkün uygun değil. değildir diyor. İstihbarata karşı koyma yönüyle sakınca teşkil eder diyor. Yani açığa çıkar diyor işte senin söylediğine itiraz eden. E, Kişi gibi. Emekli asker. Ama yani benim anlayamadığım şu olmuştu. E, bu silahları kimden saklıyoruz diye sormuştum. Efendim ordular e, dışarıdaki düşmanlar içindir. Bunlardan saklıyoruz. E, o performans bir hedefiyle ilgili değil. Değil mi? O güvenlik endişesiyle ilgili. O da başka bir gerekçesi. TSK'nın elinde bulunan devlet mallarının milli güvenlikle ilgili olmaları nedeniyle Sayıştay tarafından denetlenmesi esnasında bu konudaki bilgilerin herkes tarafından öğrenilmesi değişik sakıncalar doğurur demiş Genelkurmay. Örneğin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elinde bulunan denizaltı, gemi, füze, uçak, silah sistemleri, birliklerin konuş yeri ve durumu gibi ve sair bilgi, malzeme, tesis ve yerlerin güvenliğini garanti altına alınacak bir denetim gerekmektedir. Dolayısıyla bunlar da açıklanamaz, sorulamaz diyor. İstihbari endişe de var. Hı hı. O da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin birlik sayısı ve niteliği bunu kimse zaten herhalde sormuyor. Ama benim bildiğim sürekli olarak Hasan Ersel'le de bunu gündeme getiriyor. Kendisi de konuşmalarımızda açık radyoda da zaten Amerikan ordusuyla mesela dünyanın en büyük ve en güçlü ordusu Amerikan ordusuyla ilgili bütün şeyler internet üzerinden görülebiliyor. Evet. Hatta e, istihbari... Türkiye'de yaptıkları anlaşmalar da bu sayede biz Türkiye'den değil e, ABD üzerinden öğreniyoruz. Öğrenebiliyoruz mi? ancak evet ve üstelik de tartışmalar da internet üzerinden yürütülüyor. Hı hı. Yani o konuda istihbari endişe, güvenlik endişesi ve diğer gizlilik kaygıları en azından Amerika Birleşik Devletleri'nde görünmüyor. Ve NATO'nun diğer bazı ülkelerinde görünmüyor ama burada böyle... Ee, bir de enteresan bir şey var mesela performans denetiminde esas olan ekonomik ve verimlilik bunu da yorumlamanı isteyeceğim performans denetiminde esas olan ekonomik ve verimlilik ekonomiklik ve verimlilik yani tasarruf filan hani bugün askerin cephane kamyonuna baskın diye evet. başka gazetelerin verdiği ya hı hı. tasarruf gerekçesi vardı ekonomik olsun diye işte orada diyor Ekonomiklik ve verimlilik silahlı kuvvetler denetiminde aynı anda aranamaz. Öyle mi? Evet. Bu durum savunma hizmetlerinin ruhuna ve özüne aykırıdır. E, sivil kamyon? O başka. O başka, bu başka. Silahlı kuvvetlerin etkinliği ve verimliliği eğitimle sağlanır. Önce eğitim. Hı hı. Eğitimin verimliliği neyle sağlanır? Parayla. Hayır, tatbikatla. Ha, anladım. Tatbikatın verimliliği neyle Parayla. sağlanır? Bir paraya varmalıyız <gülüyor> Dur, bir dakika. Konusunda yetişmiş askeri uzmanlar tarafından ölçülebilir. Anladım. Askeri uzmanlık neyle sağlanır diye devam ediyor mu bu? İnek içti, yanda bitti kilo oldu. Sonunda <gülüyor> elimizde dava yok galiba. Ee, evet, askeri uzmanlar ancak ölçebilir. Oysa Sayıştay Oysa? Kanun Teklifi'nde... Tüm kamu idarelerinin Sayıştay tarafından performans denetimine tabi tutulacağı görülüyor. Bu dolayısıyla askeri uzman yok, hı hı. denetlenemez. Evet. Bir şey soracağım bu olabilir, yapılabilir, böyledir diye biten bu cümleler nerede yazıyor, kime göre? Ya bence öyle olmak zorunda değil desem mesela. İşte hizmet madnalarına hani göre. Tamamen fantastik bir başka durum yaratabilir miyim? Mesela. Yaratamaz. Bir saniyelik ama. Şimdi biz mesela bir ordu satın alsak. Yani olmaz hiçbir yerde saçma bir şey ama hani... Niye Blackwater? Evet ama X. hani ben e. devlet ordusu düşünmüştüm yani. Bir devletin ordusunu satın alsak benim olsa patron diye de ben gezsem kocaman bir pro olsa elimde merhaba asker falan diye. Ee, ondan sonra mesela desem ki e, bundan sonra şuraları bu arkadaşlar denetleyecek. Olamazdır diye böyle bir şey gelebilir mesela? Hani çünkü sana ne kardeşim mal benim diye bir yere geliriz ya. İşte kurum dışı uzman olmaz diyor yani e ama Sayıştay'ın uzmanı bizi denetleyemez Ama diyor. orada çıkar çatışması oluyor kurum içi olunca işte sorun orada. Yani çünkü kurum içinde olduğunuza göre kendi kendini denetleyen insanlardan bahsediyoruz. Tam da sorun bu. Yani denetleme dediğimiz şey zaten dışarıdan bağımsız olduğu sürece kabul edilebilir ya. Yani böyle kurallar var. Gerek gizlilikten gerek uzmanlıktan gerek eğitimden gerek tatbikattan dolayı ekonomik verimlilikte aranamayacağı için... Hı hı. En, yani bu kesinlikle şeffaf olamaz diyor ordu. Şimdi aynı şeyi mesela daha önceki konuştuğumuz orman yasasında da hükümet, sivil hükümet, iktidar evet. bu sefer getiriyor bunu. Ve muhalefette itiraz etmeyecektir herhalde. Madenlerin böyle mezarlıklar yapılması, atık, çöplük kurulması ve maden ocakları işletilmesi maden sahiplerine de herhalde kâr sağlayacak bir şey diye düşünebiliyoruz. Hı hı. E, burada da şeffaflık yok. yok. Maden şeyi e, şeyde de şeffaflık aa, yok. yok. Sayıştay denetimi de yapılamıyor. Orada da şeffaflık yok. Peki biz niye şeffaflık istiyoruz zaten? Bak orada evlerine de hı hı. denetim çok ucuz falan diye çeşitli itirazlar öteden beri söylenir. Evet. Evet. Orada evleri. Askeri gazinolar, askeri kantinler ve askeri müzelerin kuruluşlarında kar elde etme amacı bulunmamaktadır. Söz konusu kurumlar sayıştay denetimine tabi değildir. Ee, yani kar etme amacı olmaması çok güzel tabii de. Kâr amacı etmeyen kuruluşlar, gütmeyen kuruluşlar Sayıştay tarafından denetlenemez mi şeffaf bir şekilde hesaplar? Orasını bilmiyorum. Hukuken yani, Sayıştay denetlemez. Bilmem kim denetler. Evet. Hani Ali değilse Veli olur sonuçta Ama da. Kâr amacı gütmeyen bir şirketin denetlenemeyeceği diye bir şey olamaz herhalde Bir de şöyle bir terslik var tabii. Kâr amacı gütmüyor olması. Mesela e, alınan malın devlet kamu parasıyla sübvanse edilmesi anlamına geliyorsa... E, ...belki biz e, gazinodaki... E, gofretin parasının bir kısmını vermek istemiyoruzdur. Olabilir mi acaba? Kurum duşu uzman olmalı. Yani çok yurda kul şimşeğin bu haberi radikaldeki gerçekten maden şey gibi yani MTV'den okuduğumuz ormanlara maden kıskacağı haberiyle radikalden okuduğumuz Sayıştay denetimini askeri itiraz ikisine de bir Düşündürücü haberler olarak bakıp hı hı. geçelim istersen. Ama şey diyor mesela yani Ufuk Uras sormuştu bir soru hatırlıyor musun? Bağımsız milletvekili, İstanbul Milletvekili Ufuk Uras. ihtiyaç var mı dedi bu alınan silahlara mesela. Savunma Bakanlığından cevap geldi. Sen bunu soramazsın gizlilik var dedi. Hı. Ya Gizli bir şey açıkla demiyor ki ihtiyaç var mıydı? diye sordu. Bu yeni alınan silahlara ihtiyaç var mıydı sorusuna cevap vermedi gizlilik gerekçesiyle. Evet zorlanıyoruz biraz bazı Biliyorsun. konularda. Yani, yani... sivil kamyonda e, taşınan 900 el bombasına da gizlilik gerekçesiyle cevap verilmeyebilir tabii. Ve ömür boyu bu şekilde gidebilir. Şimdi deprem araştırma komisyonunda da İlginç konuşmalar olmuş ona da kısaca değinelim. Ee, yavaş yavaş işte mesela çeşitli gazetelerde Elazığ'da depremin yıktığı Okçular Köyü'ndeki 8 yaşındaki Keko'nun çığlıklarından bahseden çok sayıda gazete haberi var. Bu arada gazetelerde televizyonlarda da haber e, hafiften sosyoekonomik kaygıları da içerir hale geldi. E, geldi. Ama tabii ilk gösterilenler, ilk olan bitenler büyük ihtimalle e, asıl temeli oluşturup bu şeye benziyor. Yani manşet atıyorsunuz, altına biraz daha açıklayıcı bir e, paragraf daha koyuyorsunuz. İç sayfada da ayrıntılara giriyorsunuz. İç sayfaları e, okuyucularınızın daha azı okuyor falan diye devam eden süreç gibi bir şey. Herhalde. Bir de bu şey de kimi e, dini şeylerde, cemaatlerde çok daha yaygın olan şey adeti var ya kendini kırbaçlamak filan, kendini eziyet etmek, zincirlemek, şiş şey sokmak filan gibi. Şimdi bir de böyle bir edebiyatı başlıyor. Tam Türkçe'de bir terim yok ama İngilizce'de filan self-flagellation dedikleri, kendini kırbaçlamak, eziyet etmek, nefsine acı çektirmek yani bir şekilde e şimdi mesela Milliyet gazetesi bugünkü manşeti, affet bizi keko. Yani toplu olarak özür diliyoruz. Bu devlet ne para verebildi ailene, ne de düzgün bir ev almanızı sağlayacak iş. Gelip size deprem anlatan da olmadı. Ve sen şimdi küçük bir sarsıntıda ölen annenin mezarı başında ağlıyoruz. Şimdi bu edebiyatın da fazla bir fayda sağlığı... Yani Keko bizi affet değil e, bu olmayacak nasıl olmayacak bunların aslında yolları da belli neyin eksik Bunun olduğu da belli. Bunun için uğraşması lazım ke Keko'dan af dileyeceği yerde hesap sorsun hükümete tedbir almayan Hesap hüküm... sormaktan çok talep de edebilir mesela evet. kam politikası çünkü bunlar paranın nereye harcanacağına dair deminden beri para para para diye devam eden bir süreç e, bu ölümlerin yaşanmasının sebebi para olmaması. Eğer kamu gerekeni yapıp buraya doğru düzgün evler kursaydı çünkü bu insanların kendi evlerini kuracak paraları yoktu. E bu durumda zaten böyle bir şeyleri yazıyor olmayacaktık. Yani işin afişe edilmesi gereken kısmı başkasının karından söküleceği için sorun burada çıkıyor gibi geliyor bana. İyisi mi? Ne şiş yansın ne kebap? Affet bizi keko edebiyatıyla ah. dövünerek, göğsünü bağrını paralayarak. Yani affete başlarsak çünkü bir de e, hani ooo, çok özür dilemek gerekecek. Çünkü milyonlarca insanın mağdur edildiği Türkiye ölçeğinde konuşuyorsak bir durumdan bahsediyoruz. Sadece bu depremle olmadı bir şeyler. İnsanlar sadece bu deprem yüzünden ölmediler. Evet bu yani şey e, edebiyatı hakikaten ilgi çekici gazetelerde. Yani böyle e, biz anlatamadık, yapamadık, affet bizi filan edebiyatı bir yandan. Bir de ilginç, gerilim dolu anlar. Mesela şimdi bu e, el bombası yüklü hı hı. kamyonun, sivil kamyonun Genel veriliş tarzı da ilginç, gerilimli anlar, bir yani heyecan verici bir polisiye dizi anlatır edebiyatıyla. Hı hı. Televizyonlarda da öyledir herhalde. Ben seyretmedim ama ya mesela Hürriyet gazetesi diyor ki Ankara'da silah ve mühimmat yüklü sivil plakalı araçla ilgili ihbar üzerine dün akşam heyecanlı dakikalar yaşandı. Yani bütün şey haberlerini böyle veriyorlar ya ana haber bültenlerinde filan böyle. O biraz galiba bence mesleki deformasyon. Hani o heyecan dakika muhabir açısından öyle büyük ihtimal. Çünkü şefi arıyor kamyon olmuş el bombası falan heyecan yaşıyor ama onların yaşadığı heyecandan bize ne kısmı unutulabiliyor bazen. Hani çünkü benim açımdansa ya da diğer izleyenler açısından diyelim. izleyenler açısından biz oturduğumuz yerden görünen şeylere bakıyoruz. Biz bir, bir heyecan yok. Gerilim. ...filmi seyreder tadındayız... ...tamamen o, o, o muhabbet var... ...yani el bombası yüklü... ...kamyon gerilimi diyor mesela Vata... ...manşetten vermiş... Hı hı. ...yani geçtik televizyonların başına... ...dizimizi açtık... ...ve bugün... ...el bombası yüklü... ...kamyon gerilimi... ...heyecan bugünkü dolu... Bölüm bu. evet, ...bugünkü bölüm bu... ...şeklinde ele alınıyor... Neyse deprem araştırma komisyonuna dönecek olursak komisyonda bilim insanları dinlenmiş ve mesela e, Türkiye e, odalar Mimarlar Odalar Birliği Mimar Mühendis Odaları Birliği Jeofizik Mühendisliği Odası'nı temsilen doçent doktor Oğuz Gündoğdu depremde psikolojinin son derece önemli olduğunu ve bu yönün yeterince dikkate alınmadığını ifade etmiş. Ve nereye bakarsanız bakın aslında bomba gibi bir ülkedeyiz demiş. Yani deprem haritası ve risklerinden bahsedip sonra da Ege'de uzun süredir bir sessizlik olduğunu dile getirip biz bu sessizlikten hoşlanmayız ifadesini kullanmış. Ve deprem bir tsunami de Ege'de oluşturabilir tarihte örnekleri var demiş. Aynı şekilde mesela... E Şehir Plancıları Odası Başkanlığı'nı temsil eden Prof. Dr. Murat Balamir de Türkiye'deki kentlerin yeryüzünün en riskli yerlerinde olduğunu ifade etmiş. Yani Şili olmaktan daha çok Haiti olmaya aday gibi görünüyor diye son derece kaygıyla karşılamamız gereken hı hı. herhalde bir cümle sarf etmiş. Yani depreme maruz kalan nüfusun uğradığı zarar açısından tabii. Şimdi de çok hazırlıklı oldu ve ah ah yani insan bazen hakikaten tarihe dönüp üzülüyor. Yani Salvador Allende döneminde çıkarılmış ve ısrar edilerek korunmuş bir şey varmış yönetmelik Şili'de. O yüzden mesela çok büyük bir depreme rağmen iyi dayanıklı yapılmış evlerden dolayı ölüm. ...çok az oldu kayıp yani. Oysa e, Haiti'de de... ...tam tersi oldu. Tabii büyük bir yoksulluktan ve hiçbir... ...şeyinde yönetmeliyim filan ...standartların tutulmamasından dolayı... E, ...yani Haiti'ye yakın olmak çok... ...endişe verici bir açıklama. Haiti'ye yakın olmanın anlamı... ...on binlerce insanın... E, ...ölmesi, Boş yüz yere. binlerin... ...evsiz kalması... Yine on binlerin hastane bile bulamayıp e, yolda garip kanamalarla ölmesi, antibiyotik olmadığından sürünerek ölmesi falan diye devam eden süreç. Yani hayti olmak dediğimiz şeyin hani trafik canavarı gibi havada kalmasın ne demek olduğunu anlamak açısından bakalım diye. Düşünüyorum. Ve önlenebilir evet. ölümler ve yaralanmalar. Bunların kamu olur. politikasıyla rahatlıkla çözülebilecek sorunlar. Şil'de gördüğümüz üzere 8.8'lik bir deprem oldu ve... Büyük bir yıkım haliyle. Yani yollar ortasından yarıldı evet, falan. Götürdüm. Ve götürdü. Ve ölü yani. sayısına girmeyelim. Çünkü ondan öte hani e, ölen öldü diye de bakmak belki mümkün. Kalanların durumuyla ilgili e, korkunç bir halden bahsetmek asla mümkün değil. Evet yani Teknik Üniversite'den de Profesör Naci Görür en son Gölcük'te oldu. Şimdi sırada Marmara var. Yani deprem batıya doğru hareket ediyor diyor Fay hattındaki her deprem. Kuzey Anadolu fay hattındaki batıya doğru hareket ediyor diyor ve en son Gölcük'te oldu. Şimdi sırada Marmara var burası kırılacak bunun hiç kaçarı yok demiş. Şimdi bilim camiası Türkiye ne kadar bilimsel verileri ve gerçeklikleri dikkate alıyor. Her zaman tartıştığımız bir şey daha çok astroloji büyüğü teolojik açıklamaları tercih eden de bir hı hı. önemli kesim olduğu ve bunun da medyanın da eğitim sisteminin de aslında bunu teşvik eder nitelikte olduğunda söylüyor zaten sorunlardan biri de bu herhalde ama bilim dünyası işte gerekli şeyleri gözlemleri yapıp tarihsel gözlemleri ve şimdiki verileri ele alıp söylüyorlar. Bundan sonrası kamu politikalarıyla ama burada sorun zaten. Yani siyasi karar alma mekanizmaları bunu çalıştırmıyor diyebiliriz. Evet haberlerimiz bu minvalde. Yeni Sol Parti kurulurken bir fire verdi haberini de verelim bir değil yani fire verdi haberini verelim. Ee, artık Yeni Sol Parti lafını belki de kenara koymak lazım çünkü e, Eşitlik ve Demokrasi Partisi kuruldu daha doğrusu SHP e, 13 Mart'ta kurultayla Eşitlik ve Demokrasi Partisi adını alacak e, başkanlığına eski DYP dönemi çalışma ve so çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ziya Halis e, geçecek dün de e, bununla ilgili bir basın toplantısı düzenlenerek e, eşitlik ve demokrasi partisinin kuruluşu açıklandı. E, açıklamada S.P. genel başkanı Hüseyin Ergün, e, Alevi Bektaş Federasyonu genel başkanı Ali Balçık, e, Saruhan Oluç, Yeni Sol hareket temsilcisi olarak e, geçiyor. Eğitim Sen genel başkanı Zübeyde Kılıç, Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri genel başkanı Fevzi Gümüş, Kesk Yönetim Kurulu üyesi Adnan Gölpınar ve e, doktor Servet Demir varmış Biyanet'in haberine göre e, böyle bir durum hayırlı olsun demek gerekiyor herhalde bundan sonra evet tabi ayrılmaları da çeşitli ayrılmaları oldu ama hani o uzun bir belki tartışma hikaye şimdi yeni başlayan bir şey yeni başlamasıyla başlasın herhalde daha doğrusu bu evet yani kuruluş çalışmalarında yer alan işte Ahmet İnsel Fuat Keyman, Mithat Sancar hepsi profesör onlar aynı Devrimci Sosyal İşçi Partisi de Yeni parti kurma çalışmalarından Çekildiklerini duyurmuşlardı Böyle bir başlangıç oldu İşte buna girdiğimiz anda Sebepler, sonuçlar ve tartışmalar var ki Hani bunları hakikaten geride bırakmak lazım Çünkü parti tabii. kurulduğuna göre Bundan tabii sonra söylenecek tek şey Hayırlı olsun Hayırlı olsun, olsun elbette ee, Evet Bir şerif hikayemiz vardı kahraman şerif ama şimdi çok az dar zamanda ziyan etmeyelim her zaman söyleyebiliriz Amerika'dan hoş bir haberdi elimizde kalmış oluyor ben zaten bütün meseleleri aslında artık şeye sormaya karar verdim bu yeni sol meselesini de bakalım Shell BP gibi şirketlere bir soralım uygun buluyorlar mı bulmuyorlar mı artık ona göre biz de yolumuzu tayin edelim diyor bakalım Peki e, Boris Vian bugün çalacağımız son şarkısı Boris Vian'ın La vie se commande. Hayat bir diş gibidir, dişe benzer. Niye dişe benzer? Şarkının sözlerini dinleyip öğrenebiliriz. Sergejani söylüyor ve Boris Vian'a da bir günaydın diyelim. Hepinizle birlikte. Günaydın. Günaydın. La vie, c'est comme une dent D'abord, on n'y a pas pensé On s'est contenté de marcher Et puis ça se gâte soudain Ça vous fait mal Et on y tient Et on la soigne Elle est aussi et pour qu'on soit vraiment guéri il faut vous l'arracher et... açıkçasıydı.